Harry Potter ve Azkaban Tutsağı 1. bölüm. Balkus Postası. Harry Potter birçok açıdan son derece sıra dışı bir çocuktu. Her şeyden önce yaz tatilinden yılın başka herhangi bir zamandan nefret ettiğinden daha fazla nefret ediyordu. Sonra gerçekten ev ödevini yapmak istiyordu ama gecenin bir vaktinde gizlice yapmak zorundaydı. Ayrıca da bir büyücüydü. Saat gece yarısını yaklaşıyordu. Ve Harry yüzük oyun yatağında yatıyordu. Battaniyeleri çadır gibi başının üstüne çekmişti. Bir elinde bir fener vardı ve deli ciddi büyük bir kitabı Batilla Buckshot'un yazdığı sihir tarihini yastığa dayamıştı. Harry kartal tüyünden kaleminin ucunu sayfadan aşağı doğru indirirken bir yandan da kaşlarını çattı. 14. yüzyılda cadıların yakılması tamamen anlamsızdı. Tartışın. Konulu kompozisyonu yazmada ona yardımcı olabilecek bir şey arıyordu. Tüy kalem işe yarar görünen bir paragrafın tepesinde durakladı. Harry yuvarlak gözlüğünü burnundan yukarı iterek fenerini kitaba daha da yaklaştırdı ve okudu. Büyü dışı insanlar ki genellikle Muggle diye bilinirler. Orta çağda büyüden özellikle korkarlardı. Ama onu tanımakla pek de başarılı değildiler. Gerçek bir cadı ya da büyücü Yakaladıkları ender durumlarda yakmanın hiç mi hiç etkisi olmazdı. Cadı ya da büyücü basit bir alev dondurma büyüsü uygular sonra da bir yandan hafif gıcıklayıcı bir hissin keyfini çıkarırken bir yandan da acıyla haykırıyor taklidi yapardı. Hatta acayip Wendelin yakılmaktan öyle hoşlanırdı ki çeşitli kılıklara bürünmüş olarak tam 47 kere kendisini yakmalarına izin vermişti. Harry tüy kalemini dişlerinin arasına sıkıştırıp mürekkep şişesiyle bir parşömen tomarı almak için yastığının altına uzandı. Yavaşça ve büyük bir özenle mürekkep şişesinin kapağını açtı. Kalemini içine batırdı ve yazmaya başladı. Arada bir durup dinleniyordu. Çünkü dazilerden biri banyoya giderken tüy kaleminin hışırtısını duyarsa kendini yazın geri kalan bölümünde merdivenin altındaki dolaba kilitlenmiş bulabilirdi. Private Drive 4 numarada oturan Darzi ailesi Henin yazı tatillerinden hoşlanmayasının nedeniydi. Vernon enişte Petunia teyze ve oğulları Dudley Henin hayattaki tek akrabalarıydı. Hepsi muggledi ve büyüye karşı pek ortaçağ usulü bir tavır benimsemişlerdi. Henin cadı ve büyücü olan ölmüş annesiyle babasının adı Dudley'lerin çatısı altında asla anılmazdı. Petunia teyze ve Vernon enişte yıllar boyunca heriyi mümkün olduğunca ayak altında çiğneyerek İçindeki sihiri ezebileceklerini umut etmişlerdi. Ama hiddetten köpürseler de başarıya erişememişlerdi. Ve şimdi de ya birisi Harry'nin hayatının son iki yılını Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda geçirdiğini anlarsa diye dehşet içinde yaşıyorlardı. Bugünlerde dağ en fazla yapabildiği şey Harry'nin büyük kitaplarını, asasını, kazanını ve süpürgesini yaz tatilinin başında saklayarak komşularla konuşmasını yasaklamaktı. Büyük kitaplarından böylece ayrılmak Heri için gerçek bir suluğunu oluşturuyordu. Çünkü Hogwarts'teki öğretmenleri tatil için ona bir sürü ev ödevi vermişti. Kompozisyonlardan birini ufalanma ekseri hakkındaki baş belası kompozisyonu en sevmediği öğretmeni Profesör Snape için yazması gerekiyordu. Snape, Heriye bir ay ceza vermek için herhangi bir bahane bulmaktan pek memnun kalırdı. Harry de bu yüzden tatilin ilk haftasında eline geçen şansa sıkı sıkıya sarılmıştı. Vernon enişte, Petunia teyze ve Dudley, Vernon enişteye şirketin verdiği yeni arabaya hayranlıklarını belirtmek için ön bahçeye gittiklerinde çok yüksek seste ki komşular da duyabilsin. Harry usul usul aşağı inmiş, merdivenin altındaki dolabın kilidini açmış, kitaplarından bir kısmını kaptığı gibi yatak odasına getirip saklamıştı. Çarşaflarda mürekkep rekesi bırakmadıkça Dudley'ler onun geceleri seyir çalıştığını asla anlamazdı. Harry o anda teyzesi ve eniştesiyle bir sorun çıkmasın diye çok özen gösteriyordu. Çünkü zaten araları limoniydi. Hem de tatil başladıktan bir hafta sonra kendisi gibi bir büyücüden telefon geldi diye. Henin Hogwarts'teki en iyi arkadaşlarından biri olan Ron Weasley hepsi büyücü olan bir aileden geliyordu. Yani Harry'nin bilmediği birçok şeyi biliyordu. Ama daha önce hiç telefon etmemişti. Şu şanssızlığa bakın ki telefona Vernon enişte cevap vermişti. Buyurun ben Vernon Dorsey. O sırada tesadüfen odada olan Harry Ron'un sesinin cevap verdiğini duyunca donup kalmıştı. Alo, alo beni duyuyor musunuz? Ben Harry Potter'la görüşmek istiyorum. Ron öyle bağırıyordu ki Vernon enişte yerine azıpladı ve aizeyi kulağından yarım metre uzakta tuttu. Ona öfke ve hayret karışım bir ifadeyle bakıyordu. Ağızlık yönünde, ''Kiminle görüşüyorum?'' diye kükredi. ''Kimsiniz?'' ''Ron...'' ''Ron Weasley'' diye haykırda ona cevap olarak. Sanki Vernon enişteyle ikisi bir futbol sahasının iki ucundan konuşuyorlardı. ''Ben Harry'nin okuldan arkadaşıyım.'' Vernon eniştenin bakışları bir anda... Olduğu yerde kala kalmış Harry'e döndü. ''Burada Harry Potter falan yok.'' diye kükredi. Şimdi sanki patlamasından korkuyormuş gibi Isaiah'yı kol boyu uzaklıkta tutuyordu. ''Hangi okuldan söz ettiğini bilmiyorum. Bir daha asla beni arama. Sakın ailemin yanına yaklaşma.'' Ve zehirli bir örümceği atıyormuş gibi Isaiah'yı telefonun üstüne fırlattı. Bunu izleyen kavga o zamana kadarki en berbat kavgalardan biri oldu. Vernon enişte heriye tükürük içinde bırakarak ''Sen benim telefonumu ne cesaretle şey gibi, senin gibi insanlara verirsin.'' diye kükredi. Ron belli ki Harry'nin başını derde soktuğunu fark etmişti. Çünkü bir daha aramadı. Hogwarts'taki öbür arkadaşı Hermione de onunla bağlantı kurmamıştı. Harry, Ron'un aramasın diye onu yardımdan kuşkulanıyordu. Yazık! Çünkü Harry'nin sınıfının en akıllı cadısı Hermione, annesiyle babası Muggle olduğu için telefonu nasıl kullanması gerektiğini pek güzel biliyordu ve herhalde Hogwarts'a gittiğini söylemeyecek kadar da aklı Selim sahibiydi. Böylece Harry 5 uzun hafta boyunca büyücü arkadaşlarının hiçbirinden haber alamadı. Yani bu yazda neredeyse geçen yaz kadar berbat geçmeye aday görünüyordu. Sadece bir tek. Çok küçük iyileşme vardı. Ondan arkadaşlarına mektup göndermek için yararlanmayacağına yemin ettikten sonra Harry'nin geceleri baykuşu Hedwig'i dışarı salmasına izin verilmişti. Ben de enişte Hedwig'in kafesinde hep kapalı kalınca çıkardığı şamata yüzünden pes etmişti. Harry acayip bendelin hakkında yazmayı bitirdi. Durup yine dinledi. Karanlık evin sessizliği Sadece Azman kuzeni Dad'in uzaktan gelen homurtulu horultusuyla bozuluyordu. Saat çok geç olmalıydı. Harry'nin gözleri yorgunluktan kaşınıyordu. Belki de bu kompozisyonu ertesi gece bitirirdi. Mürekkep şişesinin kapağını kapattı. Yatağın altından eski bir yastık kılıfını çekip aldı. Fenerini, sihir tarihini, kompozisyonunu tüy kalemiyle mürekkebi içine koydu. Yataktan kalkıp hepsini yatağın altındaki gevşek bir tahtanın dibine gizledi. Sonra ayağa kalktı. Gerindi ve yatağının yanındaki komodinin üstünde duran ışıklı çalar saatin kaçı gösterdiğine baktı. Gecenin biriydi. Harry aniden midesine tuhaf bir sarsıntı hissetti. Farkına bile varmadan tam bir saattir 13 yaşındaydı. Harry'nin bir başka sıra dışı yanında doğum günlerini hiç beklememesiydi. Ömründe hiç doğum günü kartı almamıştı. Darziler onun son iki doğum gününü tamamen bilmezlikten gelmişlerdi. Bu seferkini hatırlayacaklarını sanmak için de hiçbir neden yoktu. Heri karanlık odayı boydan boya yürüdü. Hedwig'in büyük, boş kafesinin yanından geçip açık pencereye gitti. Pervaza yaslandı. Vataniyenin altında onca zaman kaldıktan sonra serin gece havasının yüzüne vuruşu peki hoştu. Heldik gelmeyle iki gece olmuştu. Heri onun için kaygılanmıyordu. Daha önce de bu kadar süreyle gittiği olmuştu. Ama geriye çabuk döneceğini umut ediyordu. Bu evde onu görünce ilkinmeyen tek canlı oydu. Heri yaşına göre ufak tefek ve zayıf olsa da son yılda birkaç santim uzamıştı. Ama kuzgun karısı saçları her zaman nasılsa öyleydi. Ne yaparsa yapsın İnatla dağınık kalıyordu. Gözlüklerinin arkasındaki gözleri parlak yeşildi ve anında saçının arasından açıkça görülebilen şimşek biçiminde ince bir yara izi vardı. Heriye ilişkin sıra dışı şeylerin içinde en olağanüstü olanı bu yara iziydi. Iz, Dardy'lerin on yıldır söyledikleri gibi Harry'nin annesiyle babasını öldüren araba kazasından yadigar kalmamıştı. Çünkü Lily ve James Potter, bir araba kazasında ölmemişlerdi. Öldürülmüşlerdi. Yüzyılın en fazla korkulan karanlık büyücüsü Lord Voldemort tarafından. Voldemort'un laneti Harry'yi öldüreceğine kendisine geri dönünce Harry bu saldırıdan yalnızca anında bir yara iziyle kurtulmuştu. Canını zor kurtaran Voldemort ise kaçmıştı. Ne var ki Harry de daha sonra Onunla Hogwarts'a karşı karşıya gelmişti. Karanlık pencerede durmuş son hatırlatır hatırlarken 13. doğum gününe ulaştığı için bile talihli olduğunu kabul etti. Hedrik'ten bir işaret görmek için yıldızlı gökyüzünü bakışlarıyla taradı. Belki de gagasından sarkan ölü bir fareyle övgü bekleyerek ona doğru süzülüyordu. Çatıların üzerinden dalgın dalgın bakan herinin ne gördüğünün farkına varması birkaç saniye sürdü. Altın ayın üstüne silüeti çizilmiş ve her an daha da büyüyen, iri, garip şekilde yan yan giden bir yaratık vardı ve herinin yönünde kanat çırpıyordu. Harry hayli hareketsiz durarak onun gittikçe alçalmasını gözledi. Bir an için eli pencere mandalında tereddüt etti. Acaba kapasam mı diye düşünüyordu. Ama o sırada garip yaratık Private Drive'ın sokak lambalarından birinin Üzerinden süzüldü ve onun ne olduğunu anlayan Harry yana sıçladı. Üç baykuş süzülerek pencereden içeri girdi. İki tanesi baygına benzeyen üçüncüyü taşıyordu. Yumuşak bir pat sesiyle Harry'nin yatağına kondular. Büyük ve kurşuni renkte olan ortadaki baykuş doğru yatağa devrildi ve hareketsiz kaldı. Bacaklarına koca bir paket bağlanmıştı. Harry baygın baykuşu hemen tanıdı. Adı Errol'du. Ve Vizza ailesine aitti. Harry anında yatağa koştu. Errol'un bacaklarındaki ipleri çözdü, paketi çıkardı. Ve sonra da onu Hedwig'in kafesine taşıdı. Errol mamur gözlerinden birini açtı. Cılız bir ötüşle teşekkür etti. Ve lakır lakır su içmeye koyuldu. Harry diğer iki baykuşun yanına döndü. Bunlardan biri büyük kar beyazı dişi baykuş, kendi kuşu Hedwig'ti. O da bir paket taşıyordu ve kendinden pek hoşnut görünüyordu. Onun yükünden kurtaran Heriye gagasıyla sevgi dolu bir öpücük verdi. Sonra da Erilin yanına gitmek için odanın öbür yanına uçtu. Harry güzel kahverengi bir kuş olan üçüncü baykuşu tanımadı ama nereden geldiğini hemen anladı. Çünkü üçüncü pakete ek olarak Hogwarts sarmasının bulunduğu bir mektup taşıyordu. Harry bu baykuşu görevinden azat edince hayvan kendini beğenmiş bir şekilde tüylerini kabarttı. Kanatlarını geldi ve pencereden dışarı uçup geceye karıştı. Harry yatağına oturdu. Errol'ın paketini kaptı. Ambalaj kağıdını koparıp açtı. Ve içinde altın yaldızlı kağıda sarılı bir hediye ile ilk doğum günü kartını buldu. Parmakları hafifçe titreyerek zarfı açtı. İki parça kağıt düştü. Bir mektup ve bir gazete küpürü. Küpür belli ki büyücülerin gazetesi gelecek postasından kesilmişti. Çünkü siyah beyaz resimdeki insanlar hareket ediyorlardı. Harry küpürü alıp kırışıklıklarını düzeltti ve okudu. Sihir Bakanlığı görevlisi büyük ödülü kaptı. Sihir Bakanlığı Muggle Eşyalarının Kötüye Kullanımı Dairesi Başkanı Arthur Wizzy Gelecek postasının yıllık büyük ödül galon çekilişini kazandı. Çok memnun görünen Mr. Wizzy gelecek postasına ''Altınları Mısır'da bir tatil yaparak harcayacağız.'' dedi. En büyük oğlumuz Bill orada. Gringos Büyücülük Bankası'nın lanet borcudusu olarak çalışıyor. Wizzy ailesi Mısır'da bir ay geçirdikten sonra yeni okul yılının başlangıcı nedeniyle Wizzy çocuklarından beşinin devam ettiği Hogwarts'a geri dönecek. Harry hareket eden resmi inceledi. ve büyük bir piramit önünde duran dokuz Wizzy'nin birden ona coşkuyla el salladığını görünce yüzüne bir tebessüm yayıldı. Tombul küçümen Mrs. Wizzy uzun boylu, saçları açılmakta olan Mr. Wizzy, altı oğul ve bir kız. Siyah beyaz resimde görünmese bile hepsi de aley gibi kızıl saçlı. Resmin tam ortasında uzun boylu ve leylek bacaklı ron duruyordu. Faresi Scabbers omzundaydı. Kolunda küçük kardeşi cinye dolamıştı. Harry büyük bir altın yığınını kazanmaya çok iyi huylu ve son derece yoksul olan vizilerden daha fazla hak edecek birlerini düşünemiyordu. Ron'un mektubunu alıp açtı. Sevgili Harry, mutlu yıllar. Bak, o telefon için gerçekten üzgünüm. Umarım mugglelar burnundan getirmemiştir. Babama sordum. O da herhalde bağırmamam gerektiğini söyledi. Burada Mısır'da her şey harika. Bilbize mezarları gezdirdi. Bu eski Mısırlı büyücülerin onları koyduğu lanetlere inanamazsın. Annem cininin sonuncusuna girmesine izin vermedi. Orası mezara izinsiz dalan ve fazladan başları falan çıkmış muggleların değişime uğramış iskeletleriyle doluydu. Babam gelecek postasının çekilişini kazanınca inanamadım buna. 700 galon. Çoğu bu tatile gitti. Ama bana önümüzdeki yıl için yeni bir asa alacaklar. Harry, Ron'un eski asasının çatladığı olayı çok iyi hatırlıyordu. Asa, ikisinin binip Hogwarts'a uçtukları araba okul arazisinde bir ağaca çarpınca çatlamıştı. Yeni semestr başlamadan bir hafta kadar önce geleceğiz. Benim asamı ve yeni kitaplarımızı almak için Londra'ya gideceğiz. Orada seninle karşılaşma şansım var mı? Muggle'ların moralini bozmasına izin verme. Londra'ya gelmeye çalış. Ron Not Percy öğrenciler başkanı oldu. Mektubu geçen hafta aldı. Harry fotoğrafa bir göz attı. Hogwarts'ta 7. ve son yılında olan Percy'nin pek kendini beğenmiş bir hali vardı. Öğrenciler başkanı rozetini düzenli saçlarının tepesine... Fütursuzca tünemiş olan fesine iğnelemişti. Bağı çerçeveli gözlüğü mısır güneşinde parıldıyordu. Harry şimdi de hediyesini alıp açtı. Paketin içinde minyatür bir cam topaca benzeyen bir şey vardı. Altında da Ron'dan başka bir not. Harry bu bir cep siniyoskopu. Etrafta güvenilmez biri varsa parlaması ve olduğu yerde dönmesi gerekiyor. Bilbo'nun büyücü turistler için satılan saçma sapan bir şey olduğunu söylüyor. Güvenilir değilmiş. Dün akşam yemeğinde yanıp durdu da ondan. Ama Bil o sırada Fred de George'un çorbasına böcek koyduklarının farkında değildi. Harry cep komedinin üstüne koydu. Sivri ucunda dengelenen alet kıpırtısız durmuş. Harry'nin saatinin fosforlu akrebiyle yel yansıtıyordu. Harry birkaç saniye mutlulukla ona baktı. Sonra Hedwig'in gönderdiği paketi eline aldı. Bunda da ambalajı içinde bir hediye, bir kart ve bir mektup vardı. Bu seferkiler Hermione'den gelmişti. Sevgili Harry, Ron bana yazıp Vernon enişlerine ettiği telefondan söz etti. Umarım iyisindir. Şu anda Fransa'da tatildeyim ve bunu sana nasıl göstereceğimi bilmiyorum. ''Ya gümrükte açarlarsa?'' derken Hedwig çıka geldi. Sanırım bir değişiklik olsun diye doğum günde bir şey almandan emin olmak istiyordu. Hediyeni Baykuş siparişiyle getirttirdim. Gelecek postasında ilanı vardı. Onu da buraya getiriyorum. Büyücülük dünyasında olup bitenleri izleyebilmek öyle iyi oluyor ki. Ron'la ailesinin bir hafta önce çıkan resmini gördün mü? Emin'in bir sürü şey öğreniyordur. Gerçekten kıskanıyorum. Eski Bısır büyücüleri muhteşemdi. Burada da ilginç bir yerel büyücülük tarihi var. Öğrendiğim bazı şeyleri eklemek için bütün sihir tarihi kompozisyonumu yeniden yazdım. Umarım çok uzun olmamıştır. Profesör Bins'in istediğinden iki parşömen marı daha fazla. Ron tatilinin son haftasında Londra'da olacağını söylüyor. Sen de gelebilir misin? Teyzenle nişten gelmene izin verir mi? Keşke gelebilsen. Olmazsa seni... Eylül'ün birinde Hogwarts Express'inde görürüm. Sevgiler, Hermione. Not. Ron, Percy'nin öğrenciler başkanı olduğunu söylüyor. Eminim bu sayeden hoşuna gitmiştir. Ron pek memnun kalmışa benzemiyor. Harry, Harmony'in mektubunu bir kanara koyup hediyesini alırken yine güldü. Paket çok ağırdı. Harmony'i tanıdığı için hediyenin çok zor büyülerle dolu koca bir kitap olacağından emindi. Değildi oysa. Karıdı yırtıp da üzerinde simden harflerle süpürge bakım seti yazan parlak siyah deri bir çanta görünce kalbi deli gibi çarptı. Harry ''Vay canına Hermione!'' diye fısıldadı. Çantanın içine bakmak için fermuarını açtı. İçinde büyük bir kavanoz, Fleetwood sap rötüş Pırıl pırıl gümüş bir kuyruk çalısı makası, Uzun yazlıklarda süpürgenize tutturmak için minik pinişten bir pusula, ve bir kendi kendine süpürge bakımı el kitabı vardı. Arkadaşları dışında Harry Hogwarts'ı en çok Quidditch için özlüyordu. Sihir dünyasının bu en popüler sporu son derece tehlikeliydi. Çok heyecanlıydı ve süpürgeler üzerinde oynanıyordu. Harry ise çok iyi bir Quidditch oyuncusuydu. Hogwarts binalarından birinin takımına son 100 yıl içinde seçilen en genç oyuncu olmuştu. En değerli hazinelerinden biri de yarı süpürgesi Nimbus 2000'di. Harry deri çantayı bir kenara bırakıp son paketini eline aldı. Ambalaj kağıdı üzerindeki eğri bir yazıyı hemen tanıdı. Paket Hogwarts bekçisi Hagrid'den geliyordu. Üstteki kağıt tabakasını yırtınca gözüne yeşil ve derimsi bir şey çarptı. Ama daha onu doğru dürüst açamadan paket garip bir şekilde titredi ve İçinde her ne varsa gürültülü bir takırtı geldi. Sanki çenesi varmış gibiydi. Harry donup kaldı. Hagrid'in ona kasıtlı olarak asla tehlikeli bir şey göndermeyeceğini biliyordu. Ne var ki Hagit tehlikeli şeyler konusunda normal bir insan gibi düşünmezdi. Dev örümceklere dostluk gösterdiği, birahanelerdeki adamlardan hırçın üç başlı köpekler satın aldığı ve kulübesine gizlice yasa dışı ejderha yumurtaları soktuğu görülmüştü. Harry pakete endişeyle dokundu. Paket yeniden yüksek sesle takırladı. Harry komodenin üstündeki lambaya uzandı. Bir eliyle onu sıkıca yakaladı. Ve vurmaya hazır şekilde başının üstünde kaldırdı. Sonra öbür eliyle ambalaj kağıdının geri kalanını yakalayıp çekti. Ve dışarı bir şey düştü. Bir kitap. Harry üzerinde altın yaldızı harflerle ''Canavar kitap, canavarlar'' yazan güzel yeşil kapağını şöyle bir görebilmişti ki kitap yan tarafını atladı ve garip bir yengeç gibi yatağın üzerinde yan yan seyirtti. ''Aha!'' diye mırıldandı Harry. Kitap gürültülü bir tıkırtıyla yataktan yuvarlandı ve odanın öbür yanına doğru hızla atıldı. Harry çaktırmadan onu izledi. Kitap çalışma masasının altındaki karanlık boşlukta saklanıyordu. Darzilerin hala mışıl mışıl uyuyor olması için dua eden Harry dört ayak üstüne çöküp ona doğru uzandı. Kitap elinin üstüne kapandı. Sonra da hala kapakları üzerinde seyirterek onun yanından çırpınıp geçti. Harry fırladı, ileri atıldı ve kitabı yere yapıştırmayı başardı. Yanındaki odada uyuyan Vernon enişte yüksek sesle uykulu bir homurtu savuluverdi. Harry mücadele eden kitabı kollarının arasına iyice kıstırıp şifon yere koştu. Bir kemer çıkararak kitabın çevresini sıkıca tutturdu. Bu arada Hedwig ve Errol ilgiyle onu izliyorlardı. Canavar kitap öfkeyle ürperdi. Ama artık ne kuş kanadı gibi çırpınıyordu, ne de ısırabiliyordu. Heri de onu yatağın üstüne atıp Hagrid'in kartına uzandı. Sevgili Heri, nice yıllara. Bu önümüzdeki yıl sana yararlı olur dedim. Daha fazlasını burada söyleyemem. Seni görünce anlatırım. Umarım Muggle'lar sana iyi muamele ediyorlardır. En iyi dileklerimle. Hagrid. Heri Hagrid'in ısıran bir kitabın yararlı olacağını düşünmesini tekinsiz buldu. Ama Hagrid'in kartını da Ron ve Hermione 2'nin yanına yerleştirdi. Ağzı kulaklarına varmıştı. Geriye sadece Hogwarts'dan gelen mektup kalmıştı artık. Bunun her zamankinden kalın olduğunu fark eden Harry zarfı açtı. İçindeki ilk parşümen sayfasını çıkardı ve okudu. Sevgili Mr. Potter, yeni okul yılının 1 Eylül'de başlayacağını bildirmek isteriz. Hogwarts Ekspresi Kings Cross istasyonunda... Peron 93 çeyrekten saat 11'de kalkacak. Üçüncü sınıfların bazı hafta sonlarında Hawksmith köyünü ziyaret etmelerine izin veriliyor. Lütfen İlişik'teki izin belgesini imzalaması için anne babanıza ya da velinize verin. Önümüzdeki yıl için gerekli olan kitapların listesi İlişik'tedir. Saygılarımla, Profesör McKennağal. Müdür Yamsı. Harry, Hogsmeade izin belgesini zarftan çekip baktı. Artık gülümsemiyordu. Hafta sonlarında Hogsmeade'i ziyaret etmek harika olurdu. Orasının tamamen büyücülere ait bir köy olduğunu biliyordu. Ve daha adımını bile atmamıştı. İyi de Vernon enişte ya da Petunia teyzeyi bu belgeyi imzalamaya nasıl ikna edecekti? Çalar saate baktı. Sabahın ikisi olmuştu. Hawksmith belgesi hakkında ertesi sabah uyanınca üzülmeye karar veren Harry yeniden yatağına gitti. Ve kendisi için yaptığı Hogwarts'a dönene kadar kaç gün kaldığını gösteren çizelgede bir gün daha karalamak için uzandı. Sonra gözlüğünü çıkarıp gözleri açık yüzü üç doğum günü kartına dönük yatağa uzandı. Ne kadar sıradışı olursa olsun Harry Potter o anda herkesin hissettiklerini hissediyordu. Ömründe ilk kez. O gün doğum günü olduğu için mutluydu. 2. bölüm. Març Büyük Hatası Harry ertesi sabah kahvaltıya indiğinde üç darzide kahvaltı masasının etrafında oturuyordu. Yepyeni bir televizyonu izliyorlardı. Buzdalı bile salondaki televizyon arasındaki yolun uzunluğundan yüksek sesle şikayet edip duran Dadi için bir eve hoş geldin hediyesi. Dadi yazları vaktinin çoğunu Küçük domuz gözleri ekrana çivilenmiş, beş gıdızı oyarken sürekli titreyerek mutfakta geçirirdi. Harry, dadiyle boynu kısa, bıyygür, iri yarı, kalıplı bir adam olan Vernon enişteninin arasına oturdu. heriye mutlu yıllar dilemek bir yana, daziler onun odaya girdiğini fark ettikleri yolunda bir işaret bile vermediler. Ama Harry bu muameleye öyle alışkındı ki aldırmadı. Kendine bir parça kızarmış ekmek aldı. Sonra da kaçak bir mahkum hakkındaki bir haberin orta yerinde olan televizyondaki spikere baktı. Halk bileğin silahlı ve son derece tehlikeli olduğu konusunda uyarılmıştır. Özel bir telefon hattı kurulmuştur. Bileği görenler hemen buraya haber vermelidir. Vernon işte gazetesinin üstünden tutsuğa bakarak ''Onun beş para etmediğini bize söylemelerine gerek yok.'' diye umurdandı. ''Şu haline bak.'' pis serseri. Saçına bakın şunu. Yan yan heriye pis bir bakış attı. Hen'in dağınık saçları onun için hep bir kızgınlık kaynağı olmuştu. Ama kupkuru yüzü dilseğine kadar inen keçeleşmiş Arap saçı gibi saçlarla çevrili olan televizyondaki adamla karşılaştırınca Heri kendini gerçekten temiz ve pak hissetti. Spiker yeniden ortaya çıkmıştı. Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı'nın bugün ilan edeceği. Vernon işte spikere kötü kötü bakarak. Dur bakalım dedi avlarcasına. Bir zaman yağın nereden kaçtığını söylemedin. Bunun ne yararı var? Deli herif şu an sokakta buraya doğru geliyor olabilir. Kemikli ve at suratlı Petunia teyze şimşek gibi dönerek mutfak penceresinden dikkatle dışarı baktı. Harry onun özel telefon attığını arayacak kişi olmaya bayılacağını biliyordu. Petunia teyze dünyanın en meraklı kadınıydı. Ve hayatının büyük kısmını sıkıcı, yasalara saygılı, komşularını casus gibi gözleyerek geçirmişti. Vernon işte kocaman mor yumruğuyla masaya vurarak ''Ne zaman öğrenecekler?'' dedi. ''Böyle insanlarla başa çıkmanın tek yolu idam.'' Hala gözlerini kısmış. Kapı komşusunun çalı fasulyelerine bakan Petunia teyze, ''Çok doğru.'' dedi. Verne enişte fincanındaki çayı bitirdi. Saatine baktı ve ekledi. ''Hemen çıksam iyi olur Petunia. Marşın treni saat 10'da geliyor.'' Aklı yukarı katta, süpürket bakım setinde olan Harry, bu naoş darbeyle dünyaya döndü. ''Marshala mı?'' diye kekeledi. ''O, o buraya gelmiyor.'' Değil mi? Marcella, Vernon enişlerinin kardeşiydi. Harry ile onun arasında kan bağı olmadığı halde, henin annesi Petunia teyzenin kardeşiydi. Ömür boyu ona hala demeye zorlanmıştı. Marcella, kent dışında, buldog yetiştirdiği büyük bahçeli bir evde otururdu. Private Drive'da pek kalmazdı. Çünkü kıymetli köpeciklerini bırakmaya içer vermezdi. Ama onun ziyaretlerinin her biri Harry'nin hakkında korkuş bir canlılıkla kazanmıştı Duddy'nin 5. Doğum günü partisinde maşallah Harry'nin yeğenini müzikli bir dolara oyununda yenmesini önlemek için bastonuyla incik kemiklerine vurmuştu. Birkaç yıl sonra Noel'de gelmiş Duddy'ye bilgisayarlı bir robot Harry'e de köpek bisküvisi getirmişti. Onun Hogwarts'a başlamasından bir önceki yılda yaptığı son ziyarette Harry kazayla en sevdiği köpeğin patisine basmıştı. Ripper Harry'i bahçeye kadar kovalamış, o da bir ağaca tırmanmıştı. Ve maşallah saat gece yarısını geçene kadar onu çağırmayı reddetmişti. Bu olayın anısı hala Dade'nin gözlerinin gülmekten yaşanmasına yol açıyordu. Berne enişte, ''Marş bir hafta burada kalacak.'' diye hırladı. Ve hazır konu açılmışken, dedi şişman parmayla tehdit edici şekilde Harry'i göstererek, ben onu almadan önce bazı şeyleri açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Dadi yılışık yılışık sırıtarak televizyon izlemekten vazgeçti. Vernon eniştenin Harry'e zorbalık etmesini izlemek onu en fazla eğlendiren şeydi. Önce, diye hırladı Vernon enişte, Marş'la konuşurken terbiyeni takınacaksın. Harry acı acı, tamam dedi, o da takınırsa. İkinci olarak dedi Vernon işte Henry'nin cevabına duymamış gibi davranıyordu. March senin anormalliğin hakkında hiçbir şey bilmediği için o buradayken hiçbir ama hiçbir acayip şey istemiyorum. Adam gibi davran. Anlıyor musun? Henry dişlerini sıkarak o davranırsa ben de davranırım dedi. Ve üçüncü olarak dedi Vernon işte. Hain küçük gözleri şimdi kocaman mor yüzünde çizik çizik olmuştu. Marcia, senin Saint Bruce iflah olmaz suçlu çocuklar güvenlik merkezine gittiğini söyledik. ''Ne?'' diye ferhat etti Harry. ''Ve sen de öyle diyeceksin. Yoksa karışmam.'' dedi Vernon enişte tükürürcesine. Harry yüzü bembeyaz küplere binmiş halde oracıkta oturmuş, Wernie enişliğe bakıyor. Duyduklarına inanamıyordu. Maçala bir haftalık bir ziyaret için geliyordu. Bu dazilerin ona verdiği en berbat doğum günü hediyesiydi. Eniştesinin eski çorapları dair. Wernie enişte ağır ağır ayak kalkarak, "Evet, Petunia," dedi. "Öyleyse ben istasyona gidiyorum. Sen de gelmek ister misin, Dad?" "Hayır," dedi Dadly. Babası Harry'yi tehdit etmeye son verdiği için yine televizyon izlemeye koyulmuştu. Petunia teyze Dade'nin kalın telli sarı saçlarını düzeltti. Dade halası için şıkır şıkır giyinecek. Anneciği ona yepyeni, güzel mi güzel bir papyon kravat aldı. Vernon'in işte Dade'nin besile omzuna bir şapla kattı. Öyleyse birazdan görüşürüz, dedi ve mutfaktan çıktı. Dehşetten kendinden geçmiş gibi oturan Harry'nin hakkına birden bir fikir geldi. Kızarmış ekmeğini bırakarak hemen ayağa kalktı ve ön kapıya giden Vernon eniştenin ardına düştü. Eniştesi araba ceketini giymekteydi. Dönüp de henin ona baktığını görünce ''Seni götürmüyorum'' diye hırladı. heri soğuk soğuk ''Sanki gelmek isteyen var da'' dedi. Size bir şey sormak istiyorum.'' Vernon işte kuşkuyla ona baktı. ''Hawk, yani okulumdaki üçüncü sınıfların bazen köyü ziyaret etmesine izin veriyor.'' dedi Harry. Vernon işte kapının yanındaki bir kancadan araban atarlarını alarak ''Eee?'' diye lafı ağzına tıkadı. Harry telaşla ''İzin belgesini imzalamanız gerek.'' dedi. Eniştesi ''Niye imzalayacakmışım peki?'' Diye dudak büktü. E ee, dedi Harry kelimelerini dikkatle seçerek. Zor bir iş olacak çünkü maçalaya numara yapmak o şeye gidiyorum diye. Neydi hani Saint. Vernon işte. Saint Brutus iflah olmaz suçlu çocuklar güvenlik merkezi. Diye böğürdü. Ve Harry sesinde belirgin bir panik tınısı duyarak memnun oldu. Onun kocaman mor renkli yüzüne sakin sakin bakarak. Aynen öyle. Dedi. Uzun uzun ezberlemem gerek. Üstelik de inandırı şekilde söylemeliyim değil mi? Ya da kazayla ağzımdan bir şey kaçırırsam? Eşek sudan gelene kadar dayak yersin o zaman. Ona göre! Diye kükredi Vernon enişte. Yumruğu havada Harry'nin üstüne yürüyerek. Ama heri pes etmedi. Azimle, bana eşek sudan gelene kadar dayak atmak... Marçalan'ın söyleyebileceklerimi unutmasını sağlamaz dedi. Vernon enişte durdu. Yumruğu hala havadaydı. Yüzü çirkin bir patlıcan boruna bürünmüştü. Harry çabucak ama izin belgimi imzalarsanız dedi. Yemin ederim ki sözde hangi okula gittiğimi hatırlarım. Ve davranışlarım da tıpkı bir mag yani normal olurum falan. Harry Vernon meseleyi yeniden düşündüğünü görüyordu. Dişleri meydanda olsa ve anında bir damar atsa bile. Sonunda tamam diye kesip attı. Marçın ziyareti sırasında davranışlarını dikkatle izleyeceğim. Eğer bu ziyaretin sonunda yoldan çıkmaz ve dediklerimi doğrulamış olursan kar olası belgeni imzalarım. Hışımla döndü. Ön kapıyı açtı. Ve öyle hızla çarptı ki tepedeki küçük renkli camlardan biri yere düştü. Harry mutfağa dönmedi. Üst kata kendi yatak odasına çıktı. Gerçek bir muggle gibi hareket edecekse işe şimdiden başlaması isabet olurdu. Yavaşça ve üzüntüyle bütün hediyelerini, doğum günü kartlarını topladı. Ev ödeviyle birlikte gevşek döşeme tahtasının altına sakladı. Sonra Hedwig'in kafesine gitti. Eril kendine gelmiş görünüyordu. O ve Hedwig... Kafaları kanatlarının altında uyuyorlardı. Harry içini çekti. Sonra ikisini de dürtüp uyandırdı. Kederle, ''Hedwig'' dedi. ''Bir hafta kadar buralarda görünmemen gerek. Errol'a git. Ron sana göz kulak olur. Ona durumu açıklayan bir not yazarım. Bana da öyle bakma.'' Hedwig'in keribar rengi büyük gözlerinde suçlayıcı bir ifade vardı. ''Benim kabahatim değil.'' Ron ve Hermione ile birlikte Hogwarts'ı ziyaret edebilmemin tek yolu bu. 10 dakika sonra Errol ve bacağına Ron için bir not bağlanmış olan Hedwig, pencereden dışarı süzülüp gözden kayboldular. Şimdi kendini gerçekten berbat hisseden Harry de, boş kafesi gardırobuna koyup ortadan kaldırdı. Ama Harry'nin acı acı düşünecek pek vakti olmadı. Daha ancak kafesi kaldırmıştı ki, bütün teyze aşağı inip konuklarını karşılasın diye yukarı heriye, yukarı heriye feriat etmeye koyuldu. O hale varır varmaz da saçına bir şeyler yap, dedi telaşla. Heri saçını dümdüz yatırmaya çalışmanın bir anlamını göremiyordu. Marşala onu eleştirmeye bayılırdı. Yani Heri ne kadar bakımsız görünürse o da o kadar mutlu olacaktı. Pek az sonra. Vernon eniştenin arabasının geri geri park yerine girerken çakıları ezdiğini duydu. Derken araba kapıları vuruldu ve bahçe patikasından ayak sesleri geldi. Petunia teyze, kapıyı aç diye tısladı Harry'i. Midesinde büyük bir sıkıntıyla heri kapıyı çekip açtı. Eşikte marçala duruyordu. Vernon enişteye çok benziyordu. İri yarı, kalıplı ve mor yüzlüydü. Hatta kardeşinin ki kadar gül olmasa bile bir bıyığı da vardı. Bir elinde muazzam büyüklükte bir bavul tutuyordu. Diğer konunun altına da ihtiyar ve kötü huylu bir buldok sıkıştırmıştı. Marşalla, benim dadım nerede? diye kükredi. Nerede benim canımın içi? Daddi, Holden, badi badi geldi. Sarı saçları şişman kafasına sımsıkı yapıştırılmıştı. Gıdılarının altından bir papyon kravat, güç bela görünüyordu. Marçala, bavulu Harry'nin karnına doğru savurarak onun nefesini kesti. Tek koluyla Dudley'i sıkıca sardı ve yanağına koca bir öpücük kondurdu. Harry, Dudley'nin Marçala'ya sadece onun sarılmalarına iyi para verdiği için tahammül ettiğini biliyordu. Ayrıldıklarında Dudley, tombul eliyle elbette ki gıcır gıcır bir yirmi strenlinik, Banknotu sıkı sıkıya tutmuştu. Marçala sanki o bir şapka askısıymış gibi elinin yanından hızla geçerek ''Petunya!'' diye haykırdı. Marçala ile Petunya teyze öpüştüler. Daha doğrusu Marçala koca çenesini Petunya teyzenin yanak kemiğine tosladı. O sırada Vernon enişte içeri girdi. Kapıyı kaparken neşeyle güldü. ''Çay ister misin Març?'' dedi. ''Ya Ripper ne ister?'' Harry'i holde bavulla bir başına bırakarak hepsi sürü halinde mutfağa giderlerken Marcella ''Ripper benim fincağımdan biraz çay içebilir.'' dedi. Ama Harry'nin şikayeti yoktu. Marcella'dan kurtulmasını sağlayan her bahane ona uyardı. Bu yüzden bavulu üst kata, yedek yatak odasına taşımaya koyuldu. Mümkün olduğu kadar uzun sürede. Mutfağa döndüğünde Marcella'ya çay ve meyveli kek ikram edilmişti. Ripper da bir köşede gürültülü gürültülü bir şeyler yutuyordu. Harry, Petunia teyzenin tertemiz döşemesini kirleten çay ve salya görünce hafifçe irkildiğini fark etti. Hayvanlardan nefret ederdi o. Vernon işte. öteki köpeklere kim bakıyor Marge diye sordu. Marge aa onları Albay Fubster'a emanet ettim diye gürledi. Artık emekli. Hece i̇şte ise oynanacak bir şey olur. Ama zavallı ihtiyar Ripper'ı bırakamadım. Benden uzakta kalınca özleyip dertleniyor. Heri yerine oturunca Ripper yeniden hırlamaya başladı. Bu hırlamada Marsha'nın ilk kez heriye dikkat etmesine ulaştı. "Ya!" dedi havlarcasına. "Hala buradasın. Öyle mi?" "Evet." dedi Heri. Öyle nankör nankör evet deme bana, diye hırladı Marshall'a. Vernon ile Petunia'nın sana bakmaları ne nimet? Ben olsam yapmazdım. Benim kapıma bırakılmış olsan, doğru bir yetimhaneye giderdin. daha Dazlilere yaşayacağına bir yetimhanede yaşamayı tercih edildiğini söylemek için içi gidiyordu ama Hogsmeade belgesi düşüncesi onu durdurdu. Yüzüne zorla acıla bir gülümseme yerleştirdi. Yılışık yılışık sırıtma öyle, diye gürledi Marshall'a. Görüyorum ki seni son görüşümden beri hiç ıslah olmamışsın. Okul seni biraz adam eder diye ummuştum. Çayından koca bir yudum alıp bıyığını sildi. Onu nereye yolladım demiştin Vernon. Vernon işte hemen. Saint Brutus, dedi. Umutsuz vakalar için birinci sınıf bir kurumdur. Anlıyorum, dedi Marshall'a. Ve masanın karşı ucundan havladı. ''Saint Brutus'ta sopa var mı çocuk?'' ''Şey...'' Vernon işte Marshall'ın ardından başını ters ters aşağı yukarı salladı. ''Evet'' dedi Eli. Sonra bir iş yapıyorsa tam yapması iyi olur duygusuna kapılarak. ''Her zaman.'' ''Mükemmel'' dedi Marshall'a. ''Ben hak eden insanlara vurmamak şeklindeki bu saçma sapan çekingenliği Kayfaklığı kabul edemem. Yüz olaydan 99'unda gerekli olan iyi bir sopadır. Sen sık sık dayak yedin mi? Aa evet dedi heri. Hem de defalarca. Marşala gözlerini kıstı. Sesinin tonundan hoşlanmıyorum hiç. Çocuk dedi. Yediğin dayaktan böyle kayıtsızı söz edebiliyorsan sana yeterince sopa çekmedi der demektir. Petunia... Senin yerinde olsam onlara yazarım. Bu çocuğun durumunda aşırı şiddet kullanımını onayladığını açıkça belirdi. Vernon işte herhalde henin pazarlıklarını unutacağından endişeleniyordu ki konuyu anında değiştirdi. Bu sabahki haberleri dinledin mi Marge? Kaçak mahkuma ne dersin? Ha? Marge hala kendini evinde hissetmeye hazırlanırken heri, Dört numaralı evde onsuz hayatı özlediğini fark etti. Verne enişte ile Petunia teyze çok kez Harry'i ayak altından çekilmeye teşvik ederlerdi. Doğrusu Harry'nin de cennet canına minnetti. Öte yandan Marçal'a heriye her an gözünün önünde istiyordu ki ıslah olması için önerilerini boru sesiyle ilan edebilsin. Harry'i Dadi ile karşılaştırmaktan pek hoşlanırdı ve Dad diye pahalı hediyeler alırken sanki niye hediye almadığını sorsun diye gözlerinden ateş saçarak ona meydan okurcasına Harry'e bakardı. Harry'i neyin böyle kifayetsiz yaptığına ilişkin karanlık imalarda da bulunurdu. Üçüncü gün öğle yemeğinde ''Çocuk böyle oldu diye kendini suçlamamalısın Vernon'' demişti. ''Eğer insanın içinde bir çürüme varsa kimsenin elinden bir şey gelmez.'' Heri dikkatini yemeğe vermeye çalıştı, ama elleri titiyordu. Yüzü de öfkeden kızarmaya başlamıştı. Kendi kendine, belgeyi unutma dedi. Hoxmiti düşün, hiçbir şey söyleme, kalkma. Marcala şarap kadehin uzandı. Yetiştirmenin temel kurallarından biridir bu dedi. Köpeklerde hep görülür. Eğer dişi köpekte bir bozukluk varsa yavrusunda da olur. Tam o anda Marçalı'nın şarap kadeği elinde patladı. Cam parçacıkları dört bir yana uçuştu. Marçalı'a abuk sabuk sesler çıkardı. Gözlerini kırpıştırdı. Koca kırmızı yüzü sırılsıklam olmuştu. Petunia teyze Març diye cikledi. Març iyi misin? Marşala yüzünü peçetesiyle silerek Endişelenecek bir şey yok dedi. Fazla sıkmış olmalıyım. Geçenlerde Albay Fabster'ın evinde de aynı şeyi yaptım. Yargıraya gerek yok Petunia. Sıktım mı sıkarım. Ama hem Petunia teyze hem de Vernon işte şüpheyle heriye bakıyorlardı. O da Pudinkinden vazgeçip mümkün olduğu kadar erkenden masadan kaçmaya karar verdi. Hole çıktığında duvara yaslanıp derin derin nefes aldı. Kontörünü kaybedip bir işeği pataklamayalı çok olmuştu. Bir daha böyle bir olayı kaldıramazdı. Tehlikede olan tek şey Hogswick belgesi de değildi. Eğer bu şekilde devam ederse Sihir Bakanlığı ile başı derde girecekti. Harry hala yaşça küçük bir büyücüydü. Büyücük yasaları onun okul dışında sihir başvurmasını yasaklıyordu. Sicil de pek temiz sayılmazdı. Daha geçen yaz Private Drive'da bir daha sihir kullanıldığı bakanlığın kulağını çalınırsa Harry'nin Hogwarts'dan atılacağını oldukça açıklıkta bildiren resmi bir uyarı almıştı. Dazilerin masadan kalktığını duydu ve hızla yukarı çıkıp ayak altından çekildi. Harry sonraki üç günü Marcella onunla uğraşmaya girişince kendi kendine süpürge bakımı el kitabını düşünmek için kendini zorlaması sayesinde atlattı. Hayri işe yarıyor gibiydi ama bakışlarının cam gibi olmasına da yol açıyordu anlaşılan. Çünkü maşallah Harry'nin akılca normalin altında olduğu yolundaki fikrini dile getirmeye başlamıştı. Sonunda, en sonunda Marge'ın konukluğunun son akşamı geldi. Petunia teyze göz alıcı yemekler yapmıştı. Vernon işte de birkaç şişe şarap açmıştı. Harry'nin kusurları hakkında tek laf edilmeden çorbalarını içip somon balıklarını yediler. Limonlu kremalı pastayı yerlerken Vernon işte matkam yapım şirketi Groninx hakkındaki uzun bir nutukla hepsini sıkıntıdan patlattı. Derken Petunia teyze kahve yaptı ve benden ise işte bir şişe konyak çıkardı. Seni baştan çıkarabilir miyim March? March hala zaten yeterince şarap içmişti. Koskoca yüzü kıpkırmızı olmuştu. Öyleyse azıcık diye kıkır kıkır güldü. Ondan biraz daha fazla birazcık daha. ''Hah işte.'' Dadi dördüncü pasta dilimini yiyordu. Petunia teyze selçe parmağı havada kahvesini yutumlıyordu. Harry aslında yok olup yatak odasına gitmek istiyordu ama Verna eniştenin küçük gözlerinin kızgın bakışıyla karşılaşınca biraz daha dayanması gerektiğini anladı. Maşallah dudaklarını çaplatıp boş konyak kadeğini yerine koyarken ''Oh'' dedi. ''Nefis yemekti Petunia.'' On köpeğe bakmak zorunda olduğum için normalde akşamları kızartmayla falan idare ediyorum. Gürültüyle geyirdi. Tüvit örtülü şişkin karnını vazladı. Pardon ama sağlıklı cüssede bir çocuk görmek hoşuma gider diye devam etti. Dad diye göz kırparak. Sen boylu bostu sağlam bir adam olacaksın Dad. Baban gibi. Evet biraz daha Konya kalırım Vernon. Şuna gelince... Başıyla aniden Harry'i işaret etti. Harry midesinin kasıldığını hissetti. El kitabı diye düşündü hemen. Bunun hain, çelimsiz bir görünüşü var. Köpeklerde de olur. Geçen yıl Albay Fabsdara bir tanesini boğdurdum. Sıçan gibi bir şeydi. Cılız, cinsi bozuk. Harry kitabının 12. sayfasını hatırlamaya çalışıyordu. Gönülsüz geri çevicilere şifa verme büyüsü. Her şey kanda biter. Geçen günde diyordum ya kötü kan kendini belli eder. Şimdi senin ailen aleyhinde bir şey demiyorum Petunia. Petunia teyzenin kemikli elini kendi kürek gibi eliyle okşadı. Ama kız kardeşin kötü tohumdu. En iyi ailelerde bile çıkar. Sonra da beş bera etmez biriyle kaçtı. İşte sonucu karşımızda duruyor. Harry gözlerini dikmiş tabağına bakıyordu. Kulaklarında garip bir çınlama vardı. Süpürgenizi kuyruğundan sıkıca yakalayın diye düşündü. Ama gerisini hatırlamıyordu. Marçala'nın sesi tıpkı Vernin Enişte'nin matkaplarından biri gibi onu deliyordu sanki. ''Bu Potter'' dedi Marçala yüksek sesle. Bir da konyak şişesini alıp hem bardağına biraz daha koydu hem de masa örtüsüne biraz daha sıçlattı ''Bana ne iş yaptığını hiç söylememiştiniz.'' Değil mi? Verne işte ve Petunia teyze son derece gergin görünüyorlardı. Hatta Dadi ağzı açık annesiyle babasına bakmak için gözlerini pastasından bile ayırdı. Verne işte heriye belli belirsiz bir bakış atarak ''O çalışmazdı.'' dedi. İşsizdi. ''Düşündüğüm gibi.'' dedi Marşalla. Konya'yı bir yudumda kafasına dikti. Çenesini kol ağzına sildi. Aylak, metelik etmez, tembel bir otlakçı. Değildi, dedi Heribirdan. Masaya bir sessizlik çöktü. Heriş yapış yapış çiçiyordu. Hayatında böyle öfkelenmemişti. "Daha konyak," diye haykırdı Vernon işte. beyaz olmuştu. Şişenin hepsini masanın kaderine boşalttı. "Sen çocuk," diye hırladı Heriye. "Yatağına, hadi." "Hayır Vernon." Diye hışkırdı maşallah. Elini havaya kaldırdı. Minik kanlı gözleri Heriye dikilmişti. Devam et çocuk devam et. Anne babanla gurur duyuyorsun öyle mi? Gidip kendilerini bir araba kazasında öldürtüyorlar. Sarhoştular herhalde. Kendini bir anda ayağa dikilmiş bulan Heri, Araba kazasında ölmediler dedi. Araba kazasında öldüler seni pis küçük yalancı. Ve seni bu namussuz çalışkan insanların başına yük olmaya bıraktılar. Diye feryada bastı. Öfkeyle şişmişti. Sen küsta, nankör, küçük. Ama maşala birden konuşmayı kesti. Bir için söyleyecek söz bulamamıştı sanki. Şişiyor gibiydi. İfade edilemez bir kızgınlıkta ama şişmesi durmuyordu. Koca kırmızı yüzü genişlemeye başladı. Minik gözleri yerinden uğradı. Ağzı da konuşamayacak kadar gerildi. Bir saniye sonra tüvüt ceketinin birkaç tüvmesi yerlerinden fırlayıp duvarlardan sekti. Dev bir balon gibi şişiyordu. Göbeği tüvüt kemerinden kurtulmuştu. Parmaklarından her biri salam rulosu gibi olmuştu. Onun bedeni iskemlesinden tavana doğru yükselmeye başlarken Vernon işte ve Petunia teyze aynı anda "March!" diye feryadı baslar. Artık maçala yüzsivarlak olmuştu. Domuz gözlü bir can kurtaran şamandırasına benziyordu. Havada süzülüp inme gibi sesler çıkarırken elleriyle ayakları garip bir şekilde iki yan açılmıştı. Ripper kayarak odaya girdi. Deli gibi havladı. Hayır! Vernon işte maçın ayaklarından birini yakalayıp onu yerinden aşağı çekmeye çalıştı. Az daha oda havalanıyordu. Bir saniye sonra Ripper ileri atlayıp dişlerini Vernon eniştenin bacağına gelişmişti. Harry kimse onu durduramadan yemek odasından çılgın gibi çıktı. Merdivenlerin altındaki dolaba yöneldi. O yaklaşırken dolap kapısı sihirli bir şekilde açıldı. Birkaç saniyede sandığını güçlükle de olsa ön kapıya taşımıştı. Yukarı fırladı ve kendini yatağın altına yatarak gevşek tahtaya çıkardı. Kitapları ve doğum günü armanlarıyla dolu yastık kılıfını aldı. Sürünerek çıktı. Hedric'in boş kafesini kapta aşağıya sandığının yanına koştu. Tam o sırada Vernon işte pantolonun bir parçası kan içinde ve parçalanmış yemek odasından dışarı fırladı. Çabuk buraya gel diye böldü. Buraya dön düzelt onu." Ama Harry tepeden tırnağa pervasız bir öfke bürümüştü. Sandığını bir tekmede açtı. Asasını çıkardı ve Verne'nin işleyi doğrulttu. Soluk soluğa ''Hak etti bunu'' dedi. Layığını buldu. Benden uzak dur. El yordamıyla arkasında kapının kilidini aradı. ''Ben gidiyorum'' dedi. Artık canıma yetti. Bir an sonra karanlık sessiz sokaktaydı. Konun altında Hedwig'in kafesi ağır sandığını sürüklüyordu. Üçüncü Bölüm Hızır Otobüs Harry birkaç sokak uzaklaştıktan sonra Magnolia Crescent'ta da alçak bir duvarın dibine yığıldı. Sandığını çekerken harcadığı çabadan dolayı soluk sola kalmıştı. Orada öyle sessizce oturdu. Kanı hala beynindeydi. Kalbinin deli gibi çarpışını dinliyordu. Ama karanlık sokakta 10 dakika kadar tek başına durduktan sonra içinde yeni bir duygu kabardı. Panik. Hangi açıdan bakarsa baksın daha önce kendini hiç böylesine kötü bir açmazda bulmamıştı. Tek başına karanlık muggle dünyasında mahsur kalmıştı ve gidecek hiçbir yeri yoktu. Daha da beteri az önce okkada bir büyü yapmıştı. Bu da kesinlikle Hogwarts'dan atılacağı anlamına geliyordu. Genç yaşta büyücülüğün kısıtlanması kararnamesini öyle bir ihlal etmişti ki şimdi o burada otururken sihir bakanlığı temsilcilerinin üzerine çullanmamasına şaşıyordu. Harry ürperdi ve Magnolia Kranz çanıtı gözleriyle taradı. Ona ne olacaktı şimdi? Tutuklanacak mıydı? Yoksa büyücülük dünyasından bütün bütüne dışlanacak mıydı? Ron'la Hermione düşündüğünde içi adam akıllı burkuldu. Suçlu olsa da olmasa da Ron'la Hermione'nin ona böyle bir durumda yardım etmek isteyeceklerinden emindi. Ama ikisi de yurt dışındaydı ve Hedwig olmadığından onlarla irtibat kurmak mümkün değildi. Yanında Muggle parası da yoktu. Sandığının dibindeki para kesesinde biraz büyücü altın vardı. Ama annesinin ve babasının ona bıraktığı servetin geri kalanı Londra'daki Gringos Büyücüler Bankası'nda bir kasadaydı. Sandığını çeke çeke ta Londra'ya götürmesine imkan yoktu. Tabi eğer hala elinde tuttuğu ağızı aslamaktı. Eğer zaten okuldan atılmışsa şimdi kalbi acı verecek kadar hızla çarpıyordu. Biraz daha büyü yapmasının bir zararı olmaz herhalde. Baba Yadigar'ı görünmezlik pelerini yanındaydı. Sandığa büyü yapıp tüy gibi hafifleştirilirse, süpürgesine bağlasa ve üzerine pelerini geçirip Londra'ya ırsa ne olurdu sanki? O zaman kasasından parasının geri kalanını alabilir ve dışlanmış biri olarak hayatına başlayabilirdi. Korkuş bir tablo. Ama duvarın dibinde sonsuza kadar oturamazdı ya. Yoksa Mugger polisine gecenin yarısında bir sandık dolusu büyü kitabı ve bir süpürgeyle dışarıda ne işi olduğunu açıklamak zorunda kalabilirdi. Harry yine sandığın içindekileri karıştırıp görünmezlik pelerini aramaya koyuldu. Ama daha pelerini bulamadan aniden doğruldu ve bir kez daha etrafına bakındı. Ensesindeki tuhaf bir üperti, Harry de gözetlendiği duygusunu uyandırmıştı. Ne var ki sokak bomboştu. Ve büyük, kare biçimindeki evlerin hiçbirinde ışık yanmıyordu. Yeniden sandığına eğildi. Ama neredeyse eğilir eğilmez eli asasında tekrar ayağa dikildi. Bir şey duymaktan çok bir şey hissetmişti. Birisi ya da bir şey arkasındaki çiftte, garaj arasındaki dar boşlukta duruyordu. Harry gözlerini kısarak karanlık sokağa baktı. O şey bir hareket etse sokak kedisi mi yoksa başka bir şey mi anlayacaktı? Harry, Lumos diye fısıldadı ve asasının ucunda gözlerini kamaştıran bir ışık belirdi. Asayı başın üstüne kaldırınca iki numaranın çakıllı çimentodan duvarı birden aydınlandı. Garaj kapısı parlaklaştı ve Harry tam ikisinin ortasında çok büyük bir şeyin Elbette sületini apaçık gördü. Kocaman, ışıl ışıl gözleri vardı. Heri ilikleyip gelledi. Ayakları sandağa çarptı. Tökezledi. Düşüşsünü kesmek için kolunu savururken asası elinden fırladı ve Heri olanca su suya yığıldı. Sağır edici bir güm sesi duyuldu ve Heri ansızın ortaya çıkan kör edici ışıktan korunmak için ellerini kaldırıp gözlerine siper etti. Bir çığlık atarak arkasındaki kaldırıma doğru yuvarlandı. Tam zamanında bir saniye sonra devasa bir çilit tekerlek ve far kulak tırmalayan bir frenle henin az önce yattığı yerde durdu. Harry başını kaldırdığında tekerlek ve farların üç katlı iflah olmaz derecede mor bir otobüse ait olduğunu gördü. Otobüs adeta orada bitivermişti. Ön camında altın harflerle Hızır Otobüs yazıyordu. Harry bir an için düşüşten dolayı sersemledin mi acaba diye merak etti. Derken otobüsten mor üniformalı bir biletçi çıktı ve yüksek sesle gecenin karanlığına doğru konuşmaya başladı. Masur kalmış cadıların ve büyücülerin acil durum taşıtı Hızır Otobüs'e hoş geldiniz. Asanızı tuttuğunuz elinizi uzatın. Otobüse atlayın sizi istediğiniz yere götürelim. Benim adım Stan Stompik. ''Biletçiniz.'' Biletçi rafını yarıda bıraktı. Hala yerde oturmakta olan Heri'yi yeni görmüştü. Heri asasını tekrar eline alıp zar zor ayağa kalktı. Yakından bakınca Stan Stumpik kendinden yalnızca birkaç yaş büyük olduğunu gördü. En fazla 18'inde ya da 19'undaydı. İri, kepçe kulakları ve epeyce sivilcesi vardı. ''Yerde ne yapıyordun öyle?'' dedi Sıtan, profesyonel tavrını bir kenara bırakarak. ''Düştüm.'' dedi Harry. Kıskıskülüp, ''Ne diye düştün ki?'' dedi sultan. ''Bilerek düşmedim.'' dedi Harry bozarak. Kotunun bir dizi yırtılmıştı ve düşüşünü kesmek için kullandığı eli kanıyordu. Birden niye düştüğünü hatırladı. Ve dönüp garaja, çit arasındaki dar yola baktı. Hızır otobüsünün farlarıyla apaydınlık olan yol boştu. ''Nereye bakıyorsun?'' Dedi Stan. Büyük siyah bir şey vardı dedi Harry. Kendinden pek emin olmadan boşluğu ederek. Köpek gibi bir şey ama dev gibi. Dönüp Stan'a baktı. Stan'ın ağzı hafifçe açıktı. Harry tedirginlik içinde Stan'ın gözlerinin alnındaki yara izine kaydığını gördü. O başındaki de ne öyle? Dedi birden Stan. Hiç dedi Harry hemen yara izini saçıyla örterek. Sihir Bakanlığı onu arıyorsa, işlerini kolaylaştırmak istemiyordu. ''Adın ne?'' diye üstledi Stan. Neville Longbottom'' dedi Harry. Aklına gelen ilk ismi söyleyerek. ''E bu otobüs'' diye devam etti hiç beklemeden. Stan'ın dikkatini başka yere çekmeyi umarak. ''Her yere gider mi?'' demiştin. ''Tabii'' dedi Stan gururla. ''Nereye istersen. Karada olsun da su da beş para etmez.'' ''Baksana.'' Dedi yine şüpheci bir ifadeyle. Bize sinyal gördün Erdin, değil mi Asan'ı kaldırıp değil mi? Evet dedi Harry hemen. Baksana Londra'ya gitmek ne kadar tutar? 11 sıkıl dedi Stan. Ama 13'e sıcak çikolata da veriyoruz. 15'e ise bir şişe sıcak suyla istediğin renk dış fırçası alıyorsun. Heri bir kez daha sandığını karıştırıp para kesesini çıkardı. ...ve Stan'ın eline bir miktar gümüş bıraktı. Sonra Stan'la birlikte Hennon sandığını... ...ve onun üstünde dengede duran Hedwig'in kafesini kaldırıp... ...otobüsün basamaklarından çıkardılar. İçeride koltuk yoktu. Onun yerine perdeli pencelerin yanında... ...yarındüzüne kadar Prince Somya duruyordu. Bütün yatakların yanındaki mesletlerde yanan mumlar... ...ahşap kaplı duvarları aydınlatıyordu. Otobüsün arkasında gece takkesi giymiş bir büyücü... ''Sağ ol ama şimdi olmaz. Sürük kuruyorum.'' dedi ve uykusunda döndü. ''Sen şuraya geç.'' diye fısılda ıslan. Harry'nin sandığını direksiyonun önünde rahat bir koltukta oturan şoförün tam arkasındaki yatağın altına tıktı. ''Bu şoförümüz Ernie Prank. Ern, bu Neville Longbottom.'' Çok kalın camlı bir gözlük takmış yaşlı bir büyücü olan Ernie Prank, Harry'i başıyla selamladı. Harry yine tedirgin tedirgin perçemini düzeltip yatağının üstüne oturdu. Stan örneğin yanındaki koltuğa oturup ''Hadi gazla Örn!'' dedi. Yine muazzam bir güm ses çıktı ve Harry kendini yatağa yapışmış halde buldu. Hızır otobüsün hızıyla arkaya doğru fırlamıştı. Doğrularak karanlık pencereden dışarı baktı ve şimdi bambaşka bir caddede gittiklerini gördü. Stan Harry'nin yüzündeki afallamış ifadeyi büyük bir keyifle izliyordu. Sen bize sinyal göndermeden önce buradaydık işte." dedi. "Neredeyiz, Erne? Galler'de bir yerde mi?" "Ha." dedi Erne. "Nasıl oluyor da Muggle'lar otobüsü duymuyor?" dedi Harry. "Onlar mı?" dedi sıtan küçümseyen bir tavırla. "Onlar doğru dürüst dinlemezler, değil mi? Doğru dürüst bakmazlar da ayrıca. Hiçbir şeyin farkına varmaz onlar." "Gidin madem Marsh'u uyandırsan iyi olur." Stan, dedi örn bir dakika içinde Abergaven'de olacağız. Stan, Harry'nin yatağını geçip dar bir tahta merdivenden yukarı çıkarak gözden kayboldu. Harry hala pencereden dışarı bakıyor. Kendini an beyan daha da tedirgin hissediyordu. Earn'i direksiyon kullanma konusunda ustalaşmasa benzemiyordu. Hızır otobüs kaldırma çıkıp duruyor ama hiçbir şeye çarpmıyordu. O gelirken sıra sıra sokak lambası, Posta kutusu ve çöp bidonu çil yavrusu gibi dağılıyor. O geçtikten sonra yine yerlerine dönüyorlardı. Stan arkasında seyahat pelerini hafiften yeşil bir cadıya döndü. İşte geldik Madame Marsh dedi neşeyle. Örne asıldı ve yataklar otobüsün içinde yarım metre kadar öne kaydı. Madame Marsh ağzına bir mendil tıkıştırarak basamaklardan düşe kalka indi. Sutan arkasından onun çantasını attı ve kapıları çarparak kapadı. Yine güm diye bir ses çıktı ve dar bir taşlı yolunda yıldırım gibi gitmeye başladılar. Ağaçlar hoplayarak yollarından çekiliyordu. Heri sürekli gümleyen ve yüz millik sıçramalar yapan bir otobüste olmasa da uyuyamazdı. Başına neler geleceğini ve darzilerin marşalayı tavandan indirmeyi becerip beceremediklerini düşünmekten kendini alıkoyamıyor midesi bulanıyordu. Stan bir gelecek postası çıkarmış dili dişlerinin arasında onu okuyordu. Uzun, çitileşmiş saçlı, çökük yüzlü bir adamın fotoğrafı Heriye birinci sayfadan yavaşça göz kırptı. Adam Heriye tuhaf bir biçimde tanıdık geliyordu. O adam dedi Heri, dertlerini bilen için unutarak muggle haberlerine çıkmıştı. Stanley birinci sayfaya göz atıp kıkırdadı. Sirius Black dedi. Başını evet anlamında sallayarak. "Tabii magyla haberlerine çıkar Nivel. Hiçbir şeyden haberin yok galiba senin." Hen'in boş boş baktığını görünce üstünlük taslar bir tavırla güldü. Birinci sayfaya çıkarıp heriye uzattı. "Daha çok gazete okuman lazım Nivel." Heri gazeteyi Mumushi'na doğru kaldırıp okumaya başladı. "Black, hala yakalanamadı." Sihir Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamaya göre muhtemelen şimdiye dek Askaban Kalesi'ne kapatılmış en rezil tutsak olan Sirius Bilek hala yakalanamadı. Sihir Bakanı Cornelius Faç bu akşam yaptığı açıklamada Bilek'i yeniden yakalamak için elimizden geleni yapıyor ve büyücü toplumundan sakin olmanı rica ediyoruz dedi. Faç Muggle Başkanı'nı krizden haber ettiği için Uluslarası Sihirbazlar Federasyonu'nun bazı üyelerince sert bir şekilde eleştiriliyor. Fudge sinirli bir tavırla ''Ama bunu yapmak zorundaydım sonuçta'' dedi. ''Bilek deli ister Muggle olsun ister büyü dünyasından biri karşısına çıkan herkes için büyük bir tehlike oluşturuyor. Başbakandan Bileğin gerçek kimliği hakkında kimseye tek kelime etmeyeceği konusunca güvence aldım. Zaten söylese de kim inanır ki?'' Muggle'lara Bileğin tabanca Muggle'ların birbirlerini öldürmeli kullandıkları bir tür metal asa taşıdığı söylendi. Büyücü toplumuysa Blake'in 12 yıl önce 13 kişiyi tek bir lanetle öldürdüğündeki gibi bir katliamın korkusuyla yaşıyor. Harry, Sirius Blake'in çökük yüzünün canlı görünen yegane bölgesi olan gölgeli gözlerinin içine baktı. Şimdiye kadar hiç vampirle karşılaşmamış ama karanlık sanatlara karşı savunma derslerinde resimlerini görmüştü. Ve Bilek mum gibi beyaz teniyle tam bir vampire benziyordu. Harry'nin haberi okumasını izleyen sıtan, Korkunç bir şey, değil mi? dedi. 13 kişiyi mi öldürmüş? dedi Harry. Sayfayı Stan uzatarak. Tek bir lanetle ha? Evet, dedi Stan. Hem de şahitlerin önünde falan, güpe gündüz. Ortalık bayağı bir karışmıştı, değil mi, Ern? Ha, dedi Ern, kasvetti kasvetti. Stan elleri arkasında Harry'yi daha iyi görebilmek için koltuğunda döndü. Bilek kim olduğunu bilirsin senin önemli destekçilerindendi dedi. Ne Voldemort'un mu dedi Harry düşünmeden. Zaten sivilcelerine kadar bembeyaz kesildi. Ön direksiyonu öyle hızlı çevirdi ki bu defa bir çiftlik evi otobüsün önünden kaçmak için olduğu gibi kenara sıçramak zorunda kaldı. Kafana saksı filan mı düştü senin diye Vyakadıs'tan. Ne diye ismini söylüyorsun ki? Affedersiniz dedi Harry telaşla affedersiniz unuttum. Unuttun mu? dedi Sudan halsizce. Üf, kalbim öyle bir atıyor ki. Yani, yani bilek kim olduğunu bilirsin senin destekçisiymiş, öyle mi? Diye özür dilercesine lafını düzeltti Harry. Evet, dedi Sudan. Hala göğsünü sıvazlayarak. Evet doğru. Kim olduğunu bilirsin senle çok yakınmış diyorlar. Neyse küçük Harry Potter. Kim olduğunu bilirsin sene gününü gösterince. O sırada Harry yine tedirgin bir halde perçemeyi düzeltti. Kim olduğunu bilirsin senin bütün müritleri birer birer avlandı değil mi Earn? Çoğu zaten biliyordu işlerinin bittiğini. Kusu kusu geldiler. Ama Sirius Black öyle yapmadı. Kim olduğunu bilirsin sen başa geçse onun sağ kolu olacağını düşünüyormuş diye duydum. Neyse bileği mugglelarla dolu bir caddenin ortasında kıstırıyorlar. O da asasını çekip caddenin yarısını havaya uçuruyor. Bir büyücü ve o sırada orada olan on iki muggle hapı yutuyor. Dehşet değil mi? Bir de Black ondan sonra ne yapıyor biliyor musun? Diye dramatik bir edayla fısıldadı Stan. Ne? Gülüyor dedi Stan. Orada öyle durup gülüyor. Sihir bakanlığından destek kuvvetleri gelince de kusu kusu gidiyor onlarla. Bu arada da katıla katıla gülmeye devam ediyor. Deli çünkü değil mi Earn? Deli değil mi? Az gittiğinde deli değilse şimdi olmuştur dedi Earn sıkıntılı bir sesle. O yere adım atacağıma mi keserim. Gerçi yanlış anlama yaptığından sonra hak etti bunu. Olayın üstünü örtmek için baya uğraştılar değil mi Earn dedi Stan. Koca bir cadde havaya uçuyor. O kadar muggle ölüyor falan. Ne oldu demişlerdi Örne? Gaz patlaması. Diye hırıldadı Örne'i. Şimdi de dışarıda. Dedi Stan. Bileğin gazete fotoğrafındaki kupkuru suratını inceleyerek. Daha önce Askaban'dan kaçan olmamıştı hiç. Değil mi Örn? Nasıl yaptı hiç kafam basmıyor. Korkutucu değil mi? Gerçi o azkaban muhafızlarına karşı... Pek şansı yok bence. Ha Örn? Örn'i birden ürperdi. Başka bir şeyden bahsetsene Siten, Hadi aslanım. O askaban muhafızları tüylerimi dikem diken ediyor. Siten gazeteyi isteksizce bir kenara bıraktı. Heri de Hızır otobüsünün penceresine yaslandı. Kendini daha da kötü hissediyordu. Sitenin birkaç gece sonra Yolca'nın neler anlatacağını hayal etmekten de kendini alamıyordu. ''Şu eri Potter'ı duydun değil mi? Halasını uçurmuş havaya yav. Geçen de burada bizdeydi, Hızır Otobüs'te. Değil mi Earn? Kirişi kırmaya çalışıyordu.'' Harry de tıpkı Sirius Black gibi büyücü yasalarını çiğnemişti. Marçalaya şişirmek onu Azkaban'a gönderecek kadar kötü bir suç muydu? Harry, büyücü hapishanesi hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Ama orası hakkında konuşan herkesin ses tonunda aynı korku vardı. Daha geçen yıl Hogwarts bekçisi Hagrid orada iki ay geçirmişti. Harry, Hagrid'e nereye gideceğini söylediklerinde yüzüne yerleşen dehşet ifadesini kolay kolay unutamayacaktı. Üstelik Hagrid, Harry'nin tanıdığı en cesur insanlardan biriydi. Hızır otobüs karanlığın içinde çalıları ve direkleri, telefon kulübelerini ve ağaçları etrafa saçarak yoluna devam etti. Harry de kuştuğu yatağında sessiz ve perişan bir halde yattı. Bir süre sonra Hen'in sıcak çikolata için gereken parayı verdiği sitenin aklına geldi ama tam servis yaparken otobüs birden bire Anglesey'dan Aberdina'ya sütreyince çoğunu Hen'in yastığının üstüne döktü. Arada bir gecelikli ve terlikli bir büyücü ya da cadı atkata geliyor, otobüsten iniyordu. Hepsi de inmekten çok memnun görünüyordu. Sonunda otobüste yolcu olarak bir tek Harry kaldı. ''Pekala Neville'' dedi Stan, ellerini çırparak. ''Londra'da nereye?'' ''Diagon yolu'' dedi Harry. ''Tamam'' dedi Stan. ''Sıkı tutun o zaman.'' ''Güm'' Charing Cross caddesinde yıldırım hızıyla ilerliyorlardı. Harry doğrulup binaların ve bankların otobüsün önünden kılpaya kaçmalarını izledi. Gökyüzünün rengi açılmaya başlamıştı. Bir iki saat ortalıkta görünmeyecek, Açılır açılmaz Gringos'ta gidecek, sonra da yola koyulacaktı. Ama nereye, kendi de bilmiyordu. Ön frenlere asıldı ve hızır otobüs küçük ve derme çatma bir birahanenin önünde durdu. Bu, arkasında Diagon yoluna sihirli bir geçiş bulunan çatlak kazandı. ''Teşekkürler.'' dedi Harry Örne. Basamaklardan aşağı atlayıp, Sten'e sandığı ve Hattik'in kafesini kaldırma indirmesinde yardımcı oldu. ''Eh'' dedi Harry. ''Hoşça kal.'' Ama Sten onunla ilgilenmiyordu. Otobüsün kapısından ağzında durmuş, fal taşı gibi gözlerle çatlak kazanın karanlık girişine bakıyordu. ''İşte buradasın Harry'' dedi bir ses. Harry daha arkasını dönemeden omzunda bir el hissetti. Aynı anda Sitenin sesleneni duydu. ''Vay canına, Örn çabuk buraya gel, çabuk.'' Harry omzundaki elin sahibine baktığında başından aşağı kaynar sular boşandı. Gidip sihir bakanı Cornelius Faç'ın ta kendisini toslamıştı. Sten kaldırma hemen onların yanına atladı. Neville nasıl hitap ettiniz bakanım?'' dedi heyecanla. Uzun ince çizgili bir pelerin giymiş, tombalak ufak tefek bir adam olan Faç üşünmüş ve yorgun görünüyordu. Neville mı?'' dedi. ''Bu Harry Potter.'' ''Biliyordum!'' diye bağırdı Stan neşeyle. Earn, ''Earn, Bil bakalım Neville kimmiş, Earn! Harry Potter'mış! Yara izini görebiliyorum!'' ''Evet!'' dedi Fudge, durumu tartarak. ''Hızır otobüsün Harry'i almasına çok memnun oldum ama şimdi onunla çatlak kazana girmemiz gerekiyor.'' Fudge, Harry'nin omzunu daha sıkı tutup onu çatlak kazana doğru yönlendirdi. Kapı aralığından, barın arkasında elinde bir fener bulunan Kambur duruşlu biri görünüyordu. Mekan'ın pörsük derili dişsiz sahibi Tom'du bu. Onu bulmuşsunuz bakanım dedi Tom. Bir şey arzu eder misiniz? Bira, birendi. bir endi. Belki bir demlik çay dedi Faç. Hala Harry'nin omzunu bırakmamıştı. Arkalarından sürtünme ve öfüldeme sesleri geldi ve içeri Sten'le ön girdi. Harry'nin sandığını ve Hedrick'in kafesini taşıyorlar. Etraflarında heyecanlı heyecanlı bakıyorlardı. Stan Harry'e parlayan gözlerle bakarak ''Ne diye bize kim olduğunu söylemedin Neville ha?'' dedi. Bu arada Ernie baykuşu andıran suratıyla Stan'in omzunun üstünden saniye ilgiyle izliyordu. ''Bir de özel konuk salonu rica edeceğiz Tom'' dedi Faç, anlamlı anlamlı. Tom facı barın arkasındaki geçete götürürken Harry de Sten'le örne perişan bir sesle ''Hoşça kalın'' dedi. ''Hoşça kal Neville'' diye seslendi Sten. Fudge Harry'i Tom'un fenerinin ışığında dar keçitten yürüttü. Az sonra küçük bir savona girdiler. Tom parmaklarını ışıklattı ve aniden ızgarada bir ateş yanmaya başladı. Tom eğilip selam vererek odadan çıktı. Faç ateşin yanında bir sandalyeyi göstererek ''Otur Harry'' dedi. Harry oturdu. Ateşin parlaklığına rağmen tüyleri diken dikendi. Faç ince çizgili pelerini çıkarıp bir kenara attı. Sonra da şişe içili takım elbisesinin pantolonunu çekiştirip elinin karşısına oturdu. Benim adım Cornelius Faç Harry. Sihir bakanıyım. Harry bunu zaten biliyordu elbette. Façı daha önce bir kez görmüştü. Ama o sırada babasının görünmezlik pelerini giymiş olduğu için... Faç'ın bunu bilmemesi gerekiyordu. Hancı Tom yeniden içeri girdi. Gece kıyafetinin üstüne bir önlük takmıştı ve bir tepsinin içinde çayla sıcak ekmek taşıyordu. Tepsiyi Faç'la Harry'nin arasındaki masaya koyup salondan çıktı. Kapıyı da arkasından kapattı. ''Evet Harry'' dedi Faç. Bir taraftan çay koyarak. ''Hepimizi zor duruma düşürdüğünü söylemeliyim. Teyzenle eniştenin evinden öyle kaçıp gitmek.'' Sandım ki, ama sağ salim buradasın. Önemli olan da bu. Faç sıcak bir ekmek üzerine tereyağı sürüp tabağı herinin önüne itti. Ye biraz heri. yürüyen bir ölüye benzemişsin. Pekala, Miss Marjorie Darzy'nin şişirilmesi olayını hallettiğimizi duymak hoşuna gider herhalde. Büyük kazalarını düzeltme dairesinin iki üyesi birkaç saat önce Prior Drive'e gönderildi. İndirildi ve... Hafızası değiştirildi. Olayı hiç hatırlamıyor. Böylece mesele kapandı. Kimse de zarar görmedi. Faç, fincanın üzerinden Heriye, en sevdiği yeğenini süzen bir amca gibi baktı. Kulaklarına inanamayan Heri konuşmak üzere ağzını açtı. Ama aklına söyleyecek hiçbir şey gelmeyince yeniden kapattı. ''Ne o, teyzenle eniştenin tepkisinden mi kaygılanıyorsun?'' dedi Faç. Eee ikisinin de son derece kızgın olduğunu inkar etmeyeceğim Harry ama Noel ve Paskalya'yı Hogwarts'a geçirmen şartıyla gelecek yaz seni almaya hazırlar. Harry'nin dili çözüldü. Ben Noel ve Paskalya tatilinde hep Hogwarts'a kalıyorum zaten dedi ve bir daha da hiç private drive'a dönmek istemiyorum. Yapma ama eminim biraz sakinleştikten sonra fikrin değişecek dedi Faç endişeli bir ses sonuyla. Ne de olsa onlar ailen Heri ve eminim birbirinizi çok seviyorsunuz. Şey yani çok derinden derine. Harry'nin hakkına Faça işin aslını anlatmak gelmedi. Hala kendisine ne olacağını öğrenmeyi bekliyordu. Geriye kalan tek şey dedi Fudge kendisine ikinci bir tereyağlı ekmek hazırlayarak tatilinin son üç haftasını nerede geçireceğine karar vermek. Benim önerim burada çatlak kazanda bir oda tutup ''Bir dakika!'' diye lafını kesti Harry. ''Peki ya cezam?'' Faç ona gözlerini kırpıştırdı. ''Ceza mı?'' ''Yasaları çiğnedim.'' dedi Harry. ''Genç yaşta büyücülüğün kısıtlanması kararnamesi.'' ''Canım seni öyle ufacık bir şey için cezalandıracak değiliz ya?'' dedi Faç. Elindeki ekmeği sabırsızca sallayarak. ''Bir kazaydı. Sırf halalığını şişirdiler diye insanları askabana göndermeyiz biz.'' Ama bu Harry'nin geçmişte Sihir Bakanlığı ile yaşadıklarına pek uyan bir durum değildi. Geçen yıl bir Evcini eniştemin evinde bir puding patlattı diye resmi bir ithal aldım dedi Harry karşılarını çatarak. Sihir Bakanlığı orada bir kez daha büyü yapılırsa Hogwarts'tan atılacağımı söylemişti. Harry'nin gözleri onu yanıtmıyorsa, Fudge birden biraz sarsaklaşmıştı. Şartlar değişir Harry. Şunu da dikkate almalıyız ki şu anki iklimde... E, atılmayı istemiyorsun herhalde. Tabii ki istemiyorum dedi Heri. Ee, o zaman neyi tartışıyoruz dedi Faç. Şen bir kaka atarak. Şimdi sen bir ekmek al Heri. Ben de gidip bakayım. Tom'un senin için bir odası var mıymış? Faç odadan çıktı ve Heri arkasından baka kaldı. Son derece tuhaf bir şeyler dönüyordu ortada. Faç madem yaptıkları için Heri cezalandırmayacaktı. Niye çatlak kazanda onu beklemişti? Hani düşünüyordu da herhalde genç yaşta büyü yapma olaylarıyla ilgilenmek sihir bakanının kendisine düşmezdi. Faç yanında hancı tomla geri döndü. 11 numaralı oda boş Harry dedi Faç. Çok rahat edeceğini sanıyorum. Senden bir tek şey istiyorum Harry. Eminim anlayışla karşılayacaksındır. Senin Muggle Londrasında dolaşmanı istemiyorum. Oldu mu? Diagon yolundan çıkma. Ve her gece karanlık basmadan buraya döneceksin. Eminim anlıyorsundur. Tom benim için sana göz kulak olacak. Tamam dedi Harry ağır ağır. Ama niye? Seni yeniden kaybetmek istemeyiz değil mi? Dedi Faç. Candan bir kalkayla. Yo yo nerede olduğunu bilmemiz daha iyi. Yani... Faç yüksek sesle gırtlağını temizledi ve ince çizgili pelerini aldı. E. Ben artık gideyim. Yapacak iş çok. Bilekle ilgili bir gelişme var mı? Diye sordu Harry. Façın parmakları pelerinin gümüşli ipiklerinden kaydı. Ne ne? Ha duydun demek. Şey şu anda bir şey yok ama an meselesi. Az muhafızları şimdiye kadar hiç başarısızlığa uğramadılar. Ve daha önce onları hiç böyle öfkeli görmemiştim. Faç hafifçe omuz sekti. Peki hoşçakal. Elini uzattı. Onun elini sıkarken Harry'nin hakkına birden bir fikir geldi. Şey, bakanım bir şey sorabilir miyim? Elbette, dedi Faç gülümseyerek. Şey, Hogwarts'a üçüncü sınıfların Hawksmith'i ziyaret etmesine izin veriyor. Ama teyzem ve eniştem izin belgemi imzalamadılar. Siz imzalayabilir misiniz acaba? Faç rahatsız olmuşa benziyordu. Ah dedi, hayır hayır, kusura bakma Harry. Ama ben senin ebeveynin ya da velin değilim. Ama siz sihir bakanısınız, dedi Harry hevesle. Eğer siz bana izin verirseniz... Hayır, kusura bakma Harry. Ama kurallar böyle, dedi. Faç kararlı bir tavırla. Belki Hogsmeade'e gelecek yıl gidebilirsin. Aslında bana sorarsan gitme daha iyi. Evet, eh ben gideyim. İyi tatiller Harry. Faç son bir kez gülümsedikten ve Harry'nin elini sıktıktan sonra Odadan çıktı. Tom heriye gülümseyerek yanına geldi. ''Lütfen beni takip edin Mr. Potter'' dedi. ''Eşyalarınızı yukarı çıkardım bile.'' Harry Tom'un peşinden şık bir tahta merdiveni çıktı ve kapısında pirinç rakamlarla 11 yazan bir odaya geldi. Tom kapıyı açtı. İçeride çok rahat görünen bir yatak, iyi cilalanmış meşeden eşyalar ve coşkuyla çıtırdayan bir ateş vardı. Ve dolabın üstünde de ''Hedwig'' dedi Harry heyecandan soluğu kesilerek. Karbeyaz baykuş gagasını tıkırdattı ve uçup Harry'nin koluna kondu. ''Çok akıllı bir baykuşunuz var'' dedi Tom gülerek. ''Siz geldikten beş dakika sonra o da geldi. Bir şeye ihtiyacınız olursa istemekten çekinmeyin Mr. Potter.'' Eğilip selam verdi ve odadan çıktı. Harry uzun süre yatağının üstünde oturup dalgın dalgın Hedwig'i okşadı. Pencereden görünen gökyüzü hızla koyu kadife maviden soluk çelik grisine sonra da altın benekli bir pembeye döndü. Harry yalnızca birkaç saat önce Private Drive'dan ayrıldığına, okuldan atılmadığına ve şimdi önünde dağdilerden uzak 3 hafta bulunduğuna inanmakta güçlük çekiyordu. ''Çok garip bir geceydi Hedwig'' dedi esneyerek. Ve gözlüğünü bile çıkarmadan yastıkların üzerine yığılıp uykuya daldı. 4. Bölüm Çatlak Kazan Henin bu tuhaf yeni özgürlüğüne alışması birkaç gününü aldı. Daha önce hiç istediği saatte kalkmamış, istediği şeyi yememişti böyle. Şimdi Diagon yolundan çıkmadığı sürece istediği yere bile gidebiliyordu. Ve bu uzun, parke taşlı cadde dünyanın en harikulade büyücü dükkanlarıyla dolu olduğundan Faça verdiği sözü tutmayıp da Muggle dünyasına dönmek Harry'nin aklının ucundan daha iyi geçmiyordu. Her sabah çatlak kazanda kahvaltısını ederken diğer konukları izlemek Harry'nin hoşuna gidiyordu. Alışverişe gelmiş taş ufak tefek, komik cadılar. Biçim değiştirme güncesinde çıkan son makale üzerine tartışan saygın büyücüler. Vahşi görünümlü sihirbazlar, kaba saba cüceler. Hatta bir keresinde kalın yün başlığının altından bir tabak Çiğ böbrek sipariş eden, şüpheli bir şekilde cadalıza benzeyen birini bile görmüştü. Harry kahvattan sonra arka bahçeye çıkıyor, asasıyla çöp tenekesinin üstündeki soldan üçüncü tuğlaya tıklıyor ve geri çekilip duvarın içindeki diagon yoluna açılan kemerli geçidin ortaya çıkmasını bekliyordu. Harry uzun, güneşli günleri dükkanları gezerek ve açık hava kafelerinde rengarenk şemsiyelerin altında yemek yiyerek geçiriyordu. Kafelerdeki diğer müşteriler birbirlerine aldıkları şeyleri gösteriyor. Bu bir ice scope. Dostum artık ay çizelgeleriyle debelenmeye paydos. Gördün mü? Ya da Sirius Black Vakasını tartışıyorlardı. Şahsen ben o az kabana dönene dek çocukları dışarı bırakmayacağım. Heri ödevlerini battaniyelerin altında, fener ışığında yapmaktan da kurtulmuştu. Artık Flareon Fortescu'nun dondurma dükkanında oturup ara sıra Florent Fortescu'nun kendisinden de yardım alarak ödevlerini bitirebildi. Fortescu hem Çağ cadıları hakkında çok şey biliyor hem de e her yarım saatte bir bedava sundu veriyordu. Gringos'taki kasasına gidip parakesesini altın galonlar, güme sıkıllar ve bronz kunutlarla doldurduktan sonra hepsini bir çırpıda harcamamak için henin nefsine epey hakim olması gerekti. Hogwarts'a daha 5 yıl boyunca gidebileceğini ve büyük kitaplar için dazilerden para istemenin nasıl bir his olacağını kendisine tekrar tekrar hatırlatarak som altından çok şık bir tüküren bilye takımını almamayı başardı. Miskete çok benzeyen bu büyücü oyununda taşlar sayı kaybeden oyuncunun suratını iğrenç kokulu bir sıvı fışkırtıyordu. Büyük bir cam topun içindeki mükemmel galaksi modeline de epe içi gitti. Bu modeli satın alsaydı astronomi dersinden ömür boyu kurtulurdu. Ama iradesini en çok zorlayan şey çatlak kazana geldikten bir hafta sonra en sevdiği dükkan olan kaliteli kuyuluş malzemelerinde karşısına çıktı. Dükkandaki kalabalığın nereye baktığını merak eden Harry güç bela içeri girip heyecanlı cadıların ve büyücülerin arasından itiş kakış ilerlerken gözüne yeni kurulmuş bir platform ilişti. Platformun üstünde Hayatında gördüğü en muhteşem süpürge duruyordu. Yeni çıkmış prototip diyordu. Köşeli keneli bir büyücü yanındaki arkadaşına. heriden daha küçük bir erkek çocuğu babasının koluna yapışmış sallanarak. Dünyadaki en hızlı süpürge bu değil mi baba? Diyeciyi aklıyordu. İrlanda milli takımı bu bebeklerden daha demin yedi tane sipariş etti. Dedi dükkanın sahibi kalabalığa. Biliyorsunuz. O takım Dünya Kupası'nın favorisi. Önünde duran iri yarı cadı çekilince Harry süpürgenin yanındaki levhayı okuyabildi. Ateş Oku Bu son model sürat süpürgesinin diş budak ağacından yapılma son derece ince işlenmiş ve pürüzsüz sapı, cam gibi bir cilaya ve elle kazınmış kendi kayıt numarasına sahip. Süpürge kuyruğunda bulunan Tek tek özel olarak seçilmiş huş ağacı dallarının ayrı dinamik açıdan kusursuzluğu ateş okuna benzersiz bir denge kazandırıp hata payını sıfıra indiriyor. Ateş oku sadece 0 kilometreden 250 kilometreye 10 saniyede çıkıyor. Bozulamaz fren büyüsü de cebası. Talep üzerine fiyat bildirilir. Talep üzerine fiyat bildirilir. Harry Ateş okunun kaç altına mal olacağını düşünmek bile istemiyordu. Hayatında hiçbir şeyi bu kadar çok istememişti ama şimdiye dek kendisi Nimbus 2000 ile de hiç Quidditch maçı kaybetmemişti. Zaten iyi bir süpürgesi varken ateş oku almak için Gringos'taki kasasını boşaltmasının ne anlamı vardı? Hedefiyat sormadı. Ama o günden sonra hemen her gün ateş okuna bakmak için oraya geri döndü. Öte yandan Harry'nin gerçekten alması gereken şeyler de vardı. Aktar'a gidip iksir malzemeleri stoğunu yeniledi. Artık okul cübbeleri kollarına ve bacaklarına kısa gelmeye başladığından Madame Markie'nin her duruma göre cübbelerine gidip kendisine yeni bir cübbe aldı. Elbette en önemli işi yeni dersleri, sihirli yaratıkların bakımı ve kehanet de dahil yeni okul kitaplarını almaktı. Harry dükkanın vitrinine baktığında şaşırdı. Camın arkasında her zamanki altın kabartmalı, parke taşı boyutunda büyük kitapları yerine büyük bir demir kafes, içinde de yüz tane kadar canavar kitap, canavarlar duruyordu. Hiddetle güreş tutmuş olan kitaplar boğuşuyor, birbirlerini kapmaya çalışıyor. Bu arada yırtılan sayfalarda dört bir yana saçılıyordu. Harry cebinden kitap listesini çıkardı ve ilk kez listede neler olduğuna baktı. Canavar kitap, canavarlar Sihirli yaratıkların bakımı için temel kitap olarak geçiyordu. Harry, Hagrid'in niye kitabın işine yarayacağını söylediğini şimdi anlıyordu. İçi rahatladı. Hagrid yine korkunç bir hayvan edinip, yardıma muhtaç mı kaldı acaba diye merak etmişti. Hularish ve Blotts'a girerken, görevli aceleyle yanına geldi. ''Hogwarts mı?'' dedi hemen. ''Yeni kitaplarını mı almaya geldin?'' ''Evet.'' dedi Harry. Gereken kitaplar. Görevli heri kenara itip, kaçıl oradan dedi sabırsızca. Ellerine çok kalın eldivenler geçirdi. Büyük, yumrulu bir baston kaptı ve canavar kitapların kafesine doğru ilerledi. Dur, dedi Harry çabucak. Ben de ondan var zaten. Var mı? Adamın yüzünde muazzam bir rahatlama ifadesi belirmişti. Şükürler olsun. Zaten bu sabaha beş kez ısırıldım. Birden vahşi bir yırtılma sesi havayı yardı. Canavar kitaplardan ikisi bir üçüncüyü yakalamış, orasından burasından çekiştirip parçalıyordu. ''Kesin, kesin!'' diye bağırdı görevli. Elindeki bastonu parmaklıkların arasından uzatıp kitapları ayırarak, ''Bir daha hayatta bu kitapları satmam. Burası tımarhaneye döndü.'' Oysa 200 tane görünmez kitap görünmezlik aldığımızda artık bundan kötüsü olmaz diye düşünmüştüm. Bir servete mal olmuşlardı ve bir tanesini bile bulamamıştık. Eee, sana başka nasıl yardımcı olabilirim? Evet, dedi heri. Kitap listesine bakarak. Cassandra Vablaski'den Geleceğin Sis Perdesini aralama almam gerekiyor. O kehanete başlıyoruz ha. dedi adam. Eldivenlerini çıkarıp Harry'i dükkanın arka tarafına götürdü. Orada fal bakmaya ayrılmış bir köşe vardı. Küçük bir masanın üstü öngörülemesi öngörmek, kendinizi şoklara karşı yalıtın ve kırık toplar, fallar melunlaşınca gibi kitaplarla doluydu. Küçük bir merdivene tırmanmış olan görevli, ''Buyur'' diyerek kalın, kara kaplı bir kitap uzattı. Geleceğin sis perdesini aralamak. Temel fal bakma yöntemleri için çok iyi bir rehber. El falı, kristal küreler, kuş bağırsakları. Ama heri dinlemiyordu. Gözü küçük bir masanın üstündeki bir vitrinde duran başka bir kitaba takılmıştı. Ölüm alametleri. Ecel kapıya dayandığında yapabilecekleriniz. Yerinde olsam onu okumazdım. Dedi Harry'nin hangi kitaba baktığını gören tezgahatlar. Nazikçe. Her tarafta ölüm alametleri görmeye başlarsın. İnsanı korkudan öldürmek için birebir. Ama Harry'nin gözü hala kitabın kapağındaydı. Ayı büyüklüğünde gözleri parlayan siyah bir köpek vardı kapakta. Tuhaf bir şekilde tanıdık geliyordu. Tezkahtar geleceğin sis perdesini aralamağı Harry'nin eline tutuşturdu. Başka bir şey var mı? Evet dedi Heri. Gözlerini köpeğinkilerden ayırıp şaşkın bir halde kitap listesine bakarak ''Şey, orta sınıflar için biçim değiştirme ve üçüncü sınıflar için temel büyüler kitabı almam gerekiyor.'' Harry 10 dakika sonra koltuk altında yeni kitaplarıyla Flourish ve Bloss'tan çıktı. Ve nereye gittiğinin pek farkında olmadan yürürken birkaç kişiyi çarparak çatlak kazanın yolunu tuttu. Merdivenleri çekip odasına girdi ve Kitaplarını yatağın üstüne bıraktı. Biri temizliğe gelmişti. Pencereler açıktı ve içeri güneş ışığı giriyordu. Harry arka taraftaki gözden uzak Muggle Caddesi'nden otobüslerin geçtiğini duyabiliyordu. Aşağıda, Diagon yolunda gezen görünmez kalabalığın sesinde Lavabonun üstündeki aynada kendini gördü. ''Bu bir ölüm alameti olamaz.'' dedi yansımasına, boyun eğmez bir tavırla. Magnolia Christian'da o şey gördüğümde panik içindeydim. Büyük ihtimalle sadece bir sokak köpeğiydi. Elini istemsizce kaldırıp saçını düzleştirmeye çalıştı. ''O konuda kazanmayacağın bir mücadeleye giriyorsun güzelim.'' dedi aynası muzip bir sesle. Günler geçtikçe Harry her gittiği yerde Ron'un ve Hermione'nin izine rastlamak için etrafına bakınır oldu. Okulun açılması yaklaştığından artık ...Diagon yoluna bir sürü Hogwarts öğrencisi gelmeye başlamıştı. Harry kaliteli kuidiş malzemelerinde Gryffindor'dan arkadaşları Seamus Finnigan ve Dean Thomas'la karşılaşmıştı. Onlar da ateş okundan gözlerini alamıyorlardı. Ayrıca Flourish ve Blotts'un önünde toparlak suratlı, unutkan bir çocuk olan Neville Longbottom'a da rastladı. Harry durup onunla sohbet etmedi. Görünüşe bakılırsa Neville kitap listesini kaybetmişti ve çok sert biri gibi görünen ninesi onu haşlıyordu. Harry sihir bakanlığından kaçarken Neville'mış gibi yaptığını ninenin hiç öğrenmemesini umdu. Tatilin son günü uyandığında Ron ve Hermione ile hiç olmalı. Ertesi gün Hogwarts ekstüresinde buluşacağını düşünüyordu. Kalktı giyindi. Ateş okuna son bir kez bakmaya gitti. Tam nerede öğle yemeği yiyeceğini düşünürken biri ona seslendi. Harry dönüp baktı. ''Harry, Harry!'' İşte ikisi de oradaydılar. Florin Fortescu'nun dondurma dükkanının önünde oturuyorlardı. Ron çok çilli, Hermione ise çok bronz görünüyordu. İkisi de ona çılgınca el sallıyorlardı. ''Nihayet!'' dedi Ron Harry otururken ona sırıtarak. Çattak kazana uğradık ama çıktığını söylediler. Biz de önce Floris ve Bloss'a gittik. Sonra Madame Harkin'e. Sonra bütün okul malzemelerimi geçen hafta aldım diye açıkladı eri. Hem siz benim çattak kazanda kaldığımı nereden biliyorsunuz? Babam dedi Ron kısaca. Sihir bakanlığında çalışan Mr. Weasley elbette Marçalı'nın başına gelenlerin öyküsünü duymuş olmalıydı. ''Halını gerçekten de şişirdin mi Harry?'' dedi Hermione çok ciddi bir sesle. ''Öyle yapmak istememiştim.'' dedi Harry. Ron bir kaka patlatmıştı. ''Sadece kontrolümü kaybettim.'' ''Komik değil Ron.'' dedi Hermione sert bir şekilde. ''Cidden Harry nasıl atılmadı şaşıyorum.'' ''Ben de.'' diye itiraf etti Harry. ''Bırak atılmayı tutuklanacağımı sandım.'' Ron'a baktı. ''Baban, façın niye beni bıraktığını bilmiyor, değil mi?'' Ron omuz ekip, ''Sensin diyedir herhalde, değil mi?'' dedi. Hala kıkırdıyordu. ''Ünlü Harry Potter falan. Ben öyle halamı, teyzemi şişirmeye kalksam, bakanlık bana neler yapar, düşünmek bile istemiyorum. Gerçeği önce toprağa kazıp, çıkarmanız gerekirdi. Çünkü annem öldürürdü beni. Neyse.'' Bu akşam bunu babama kendin sorabilirsin. Bu gece biz de çatlak kazandık kalıyoruz. Böylece yarın Kings Cross'a bizimle gelebilirsin. Hermione de orada kalıyor. Hermione gözleri gülerek evet anlamında başını salladı. Annemle babam bu sabah bütün Hogwarts eşyalarımla birlikte beni buraya bıraktı. Harika dedi Harry neşeyle. Ee, bütün yeni kitaplarınızı ötebenizi aldınız mı? Şuna bak. Dederon uzun ince bir kutu çıkarıp açarak yepyeni bir asa, 35 santim. Söğüt, bir tane tek boynuzda at kuyruğu tüyü var. Bütün kitaplarımızda aldık. İskemsenin altındaki büyük bir çantayı işaret etti. Şu canavar kitaplara ne diyorsun? İki tane istediğimizi söylediğimizde tezgahlar az daha ağlayacaktı. Hedi, Hermon'un yanındaki iskemlenin üstüne duran bir değil Üç tane tıka bası dolu çantayı işaret ederek ''Onlar ne Hermoni?'' diye sordu. Ee, ''Ben sizden daha çok yeni derse kaydoldum, öyle değil mi?'' dedi Hermoni. ''Onlar ders kitaplarım. Aritmansi, Sihirli Yaratıkların Bakımı, Kehanet, Eski Tılsımlar, Muggle Araştırmaları...'' ''Niye Muggle Araştırmaları alıyorsun ki?'' dedi Ron. Harry'e bakıp gözlerini devirerek. ''Sen Muggle'lardan doğmasın.'' Annenle baban Muggle. Muggle'larla ilgili bilinecek her şeyi biliyorsun zaten. Ama onları büyücülerin bakış açısından görmek muhteşem olacak. Dedi Hermione ciddi ciddi. Bu yıl hiç yemek yemeyi ya da uyumayı düşünüyor musun Hermione? Diye sordu Harry. Ron kıs kıs güldü. Ama Hermione onlara aldırış etmedi. Hala on galonum var dedi çantasını kontrol ederek. Doğum günüm Eylül'de. Annemle babam kendime şimdiden bir hediye alayım diye bana biraz para verdiler. Şöyle iyi bir kitaba ne dersin, dedi Ron masum bir edayla. Hayır, sanmıyorum, dedi Hermione istifini bozmadan. Aslında bir baykuş istiyorum. Henry'nin hedi var, Seninse Errol'un. Yok, dedi Ron. Errol bir aile baykuşu. Benim sadece Scabbers'ım var. Cebinden faresini çıkardı. Ve ona bir baktırmak istiyorum, diye ekledi. Scabbers'ı masanın üstüne koyarak. Sanırım Mısır ona pek uymadı. Scabbers, normalde olduğundan çok daha zayıf görünüyordu. Üstelik, bıyıklarında da belirgin bir sakma vardı. Artık, Diagon yolunu çok iyi bilen Harry, Tam şurada bir sihirli hayvan dükkanı var, dedi. Sen Scabbers için bir şeyler verebilirler mi? Bakarsın. Hermon de baykuşunu alır. Dondurmalarını ödediler ve karşıya geçip sihirli hayvan evine gittiler. İçeride ayakta duracak pek yer yoktu. Kafeslerden bir santim bile duvar görünmüyordu. İçerisi çok kokuyordu. Çok da gürültülüydü. Çünkü kafeslerin içindekiler ya cikliyor, ya vıyaklıyor ya da vıdı vıdı ediyor ya da tıslıyordu. Kasadaki cadı çift uçlu su kelerlerinin bakımı hakkında... Bir büyüyeceği tavsiyeler de bulunuyordu. Harry, Ron ve Hermione kafesleri inceleyerek beklediler. İki kocaman mor kara kurbağası oturmuş, ıslak yutma sesleri çıkarıyor. Ölü kurt sinekleriyle kendilerine bir ziyafet çekiyorlardı. Mücevherlerle bezeli dev bir tosbağı pencerenin kenarında ışıl ışıl parlıyordu. Zehirli turuncu salyangozlar cam kaplarının kenarından ağır, ağır Süzülüyorlardı. Şişman beyaz bir tavşansa pat diye ipek bir silindir şapkaya dönüşüyor sonra pat diye normale dönüyordu. Her renkten kedi, bir kafes dolusu gürültücü kuzgun, bir sepet dolusu yüksek sesle vınlayan komik kaymak rengi yün topağı vardı. Bir tezgahın üstünde de uzun tüysüz kuyruklarını kullanarak bir tür ip atlama oyunu oynayan parlak, Siyah farelerle dolu bir kafes duruyordu. Çift uçlu su büyük dükkandan çıkınca Ron tezgaha yaklaştı. ''Benim farem'' dedi cadıya. ''Mısırdan döndüğümüzden beri biraz solgun.'' ''Tezgaha yatır'' dedi cadı cebinden ağır siyah bir gözlük çıkararak. Ron iç cebinden skebrası çıkarıp diğer farelerin bulunduğu kafesin yanına koydu. Fareler ip atlama numaralarını bırakıp daha iyi görebilmek için tele yaklaştılar. Ron'un her şeyi gibi fare Scabbers'a elden düşmeydi. Daha önce ağabeyi Percy'e aitti ve biraz hırpalanmış haldeydi. Kafesteki farelerin yanında iyiden iyiye efkarlı görünüyordu. Hmm dedi cadı Scabbers'ı kaldırarak. Bu fare kaç yaşında? Bilmiyorum dedi Ron. Bayağı yaşlı. ''Eskiden ağabeyim indi. ''Ne tür güçleri var?'' dedi cadı, Scabbers'ı yakından inceleyerek. ''Eee?'' dedi Ron. İşin aslı, Scabbers'ı en ufak bir güç kırıntısı bile göstermemişti hiç. Cadının gözleri, Scabbers'ın lime lime olmuş sol kulağından bir parmağı eksik ön patisine kaydı. Yüksek sesle cık cıkladı. ''Bu farenin imanı gevremiş.'' Percy onu bana verdiğinde böyleydi zaten dedi Ron kendini savunurcasına. Böyle sıradan normal bir bahçe faresinin 3 yıldan falan çok yaşaması beklenmez dedi cadı. Daha zor yıpranan bir şey arıyorsan bunlardan biri hoşuna gider belki. Hemen yine ip atlamaya başlayan siyah fareleri işaret etti. Gösterişçiler diye mırıldandı Ron. Eğer yenisini istemiyorsan bu fare tonini deneyebilirsin dedi cadı. Tezgah altından küçük bir kırmızı şişe çıkararak ''Tamam'' dedi Ron. ''Ne kadar'' ''Ah'' Ron'un kafası öne düştü. En üst kafesten kocaman turuncu bir şey atlayıp kafasına inmiş ve deli gibi tükürük saçarak Scabbers'ın üstüne doğru fırlamıştı. ''Hayır Krokans hayır'' diye bağırdı cadı. Ama Scabbers ellerinin arasından sabun gibi kayıp yüzük oyun yere yapıştı. Sonra da kapı istikametinde sıvıştı. ''Skebers!'' diye bağırdı Ron. Onun peşinden dükkandan dışarı fırlayarak Harry de Ron'u izledi. Skebers'ı bulmaları neredeyse 10 dakika sürdü. Kaliteli kuyuluş malzemelerinin önündeki bir kağıt sepetine sığınmıştı. Ron, titri tir, tir fareyi cebine koydu ve başına masaj yaparak doğruldu. ''O da neydi öyle?'' ''Ya çok büyük bir kediydi?'' Ya da küçük bir kaplan dedi Harry. Hermione nerede? Herhalde baykuşunu alıyordur. Kalabalık caddede sihirli hayvan evine doğru ilerlediler. Oraya vardıklarında Hermione dükkandan çıktı. Ama bir baykuş da değil. Kollarını kocaman sarman kediye sıkı sıkı sarmıştı. O canavarı satın mı aldın? Dedi Ron şaşkınlıktan bir karış açık ağzıyla. Nefis. ''Değil mi?'' dedi Harmoni. Heyecandan yüzünü al basmıştı. ''Bu görüşe göre değişir diye düşündü Eri. Kedinin turuncu tüyleri kalın ve kabarıktı ama biraz çarpık bacaklı olduğu kesindi. Suratıysa somurtkan ve garip bir şekilde ezik görünüyordu. Sanki duvara toslamış gibiydi. Ancak şimdi Scabbers ortalıkta olmadığından kedi Hermoni'nin kollarında halinden memnun, ''Mırıldanıyordu.'' ''Hermony, o şey az daha kafa derimi yüzüyordu.'' dedi Ron. ''Ama isteyerek yapmadı. Değil mi Croakans? ''Peki ya Scebris?'' dedi Ron, göğüs cebindeki şişkinliği göstererek. ''Dinlenmeye ve gevşemeye ihtiyacı var. O şey ortadayken nasıl olacak bu?'' ''Aklıma geldi de fare toniğini unuttun.'' dedi Harmony, Küçük kırmızı şişeyi Ron'un eline şamar atar gibi bırakarak. ''Endişelenmeyi de bırak. Krokenz benim yatakhanemde yatacak. Scabers ise seninkinde. Ne var bunda? Zavallı Krokenz cadının söylediğine göre asırlardır oradaymış. Kimse onu istememiş.'' ''Neden acaba?'' dedi Ron alayla alaylı. Çatlak kazanın yolunu tuttular. Oraya vardıklarında Mr. Weasley barda oturmuş gelecek postasını okuyordu. ''Harry!'' dedi başını kaldırıp gülümseyerek. ''Nasılsın?'' ''İyiyim, sağ olun.'' dedi Harry. Üçü eşyalarıyla birlikte Mr. Weasley'e katılırlarken... Mr. Weasley gazetesini bıraktı. Harry artık kendisine tanıdık gelen Sirius Black fotoğrafının gazeteden ona baktığını gördü. ''Onu hala yakalayamadılar öyleyse.'' dedi. ''Hayır.'' dedi Mr. Weasley. Yüzünde son derece ciddi bir ifade vardı. Bakanlıkta hepimizi gündelik işlerimizden çekip onu arama çalışmasına yönlendirdiler. Ama şimdiye kadar şansımız yaver gitmedi. ''Onu yakalasak ödül alır mıydık?'' diye sordu Ron. ''Biraz daha para bulsak iyi olurdu.'' ''Saçmalama Ron'' dedi Mr. Weasley. İkinci bakışta çok gergin görünüyordu. ''Bilek 13 yaşında bir çocuğa yakalanmaz. Onu Askaban muhafızları yakalayacak. Şuraya yazıyorum.'' O anda Mrs. Weasley bara girdi. Elleri alışveriş torbalarıyla doluydu. Arkasından da Hogwarts'a 5. senelerine başlayacak olan ikizler Fred ve George, yeni öğrenciler, başkan seçilmiş olan Percy ile Weasley'lerin en küçük çocuğu ve tek kızı olan Ginny içeri girdi. Baştan beri heriye zaafı olan Ginny, onu gördüğünde her zamankinden de çok utanmış gibiydi. Belki de Harry geçen yıl Hogwarts'a onun hayatını kurtardığı için kıpkırmızı keserek Harry'nin gözlerine bakmadan merhaba diye mırıldandı. Percy ise sanki Harry ile tanışmamışlar gibi resmi bir şekilde elini uzattı. Harry seni görmek ne güzel. Merhaba Percy dedi Harry. Gülmemek için kendini zor tutuyordu. Umarım iyisindir dedi Percy şişinerek. Harry'nin elini sıkmayı da bırakmamıştı. Bu, belediye başkanına takdim edilmek gibi bir şeydi. Çok iyiyim, sağ ol. Hey dedi Fred. Percy'i dilseyle önünden çekip, abartılı bir şekilde eğilerek. Seni görmek muhteşem azizim. Harika, dedi George. Fred'i itip, Harry'nin elini kaparak. Kesinlikle fiyakalı. Percy'nin alnı kırıştı. ''Hadi, yeter!'' dedi Mrs. Vizley. ''Anne!'' dedi Fred. Sanki onu yeni görmüş gibi. annesinde elini yakıldı. ''Seni görmek ne fevkalade!'' ''Yeter!'' dedim, dedi Mrs. Vizley. Elindekileri boş bir sandalyeye bırakarak. ''Merhaba Harry'cim. Herhalde müzemizi duymuşsundur.'' Percy'nin göğsündeki yepyeni gümüş rozeti gösterdi. ''Ailedeki ikinci öğrenciler başkanı. Dedi George kabararak. ''Ve sonuncu'' dedi Fred usulca. ''Ona ne şüphe?'' Dedi Mrs. Fizzy. Birden kaşlarını çatarak. ''İkinize sınıf başkanı yapmadıklarının farkındayım.'' ''Niye sınıf başkanı olmak isteyelim ki?'' Dedi George. Bu fikir ona tiksinti vermiş gibiydi. ''Hayatın ne zevki kalır o zaman?'' ''Cin Kikir'' dedi. ''Kız kardeşinize daha iyi örnek olmalısınız.'' Diye çıkıştı Mrs. Fizzy. ''Ginni'nin örnek alacak başka ağabeyleri var anne'' dedi Percy mağrur bir edayla. ''Ben gidip yemek için üstümü değiştireyim.'' Percy gidince George derin bir oh çekti. ''Onu bir piramide kapatmaya çalıştık'' dedi Harry'e. ''Ama annem bizi gördü.'' O geceki yemek çok keyifli geçti. Hancı Tom salondaki üç masayı birleştirdi ve Yedivizli, Harry ve Hermione'yi 500 yemeği afiyet dediler. Enfes çikolatalı pudinglerine sıra gelince, yarın King's Cross'a nasıl gidiyoruz baba? diye sordu Fred. ''Bakanlık iki araba gönderiyor. dedi Mr. Wizzi. Herkes başını çevirip ona baktı. Niye? diye sordu Percy merakla. Senin sayende Percy, dedi George ciddi bir ses tonuyla. Kaportaların üzerinde küçük bayraklar da olacak. Onların üstünde de OB yazacak. Öküz başlı anlamına, dedi Fred. Percy ve Mrs. Fizz dışında herkesin gülmekten burnundan puding fışkırdı. Percy vakur bir sesle, bakanlık niye araba gönderiyor baba, diye sordu yine. Şey, bizim artık bir arabamız olmadığından, dedi Mr. Vizley. Ve ben orada çalıştığımdan bana bir iyilikte bulunuyorlar. Sesi rahattı ama Harry onun kulaklarının kızardığını fark etti. Tıpkı babası altında olduğu zamanlarda Ron'un kulaklarının kızarması gibi. İyi de ediyorlar, dedi Mrs. Vizley hemen. Ne kadar bagajımız var farkında mısınız? Muggle metrosunda çok güzel bir tablo çizerdiniz. Hepiniz eşyalarınızı topladınız, değil mi? Ron yeni eşyalarının hepsini sandığına koymadı daha, dedi Percy ısrarlı bir sesle. Onları bedim yatağıma yığdı. Mrs. Weasley masanın öbür ucundan seslendi. ''Gidip bütün eşyalarını toplasan iyi olur Ron. Sabahleyin pek vaktimiz olmayacak.'' Ron kaşlarını çatarak Percy'e baktı. Yemekten sonra herkesin karnı doymuş ve uykusu gelmişti. Eşyalarını kontrol etmek için birer birer odalarına çıktılar. Ron ve Percy Harry'nin yanındaki odadaydılar. Harry sandığını yeni kapatıp kitlemişti ki duvarın öbür tarafından kızgın sesler duydu ve neler olduğuna bakmaya gitti.'' 12 numaranın kapısı aralıktı ve Percy bas bas bağırıyordu. Burada komedinin üstündeydi, cilalamak için çıkarmıştım. Ron da bağırarak, ona dokunmadım bile tamam mı? diye karşılık verdi. Ne oldu? dedi Harry. Öğrenciler başkanı rozetim gitmiş, dedi Percy hızla Harry'e dönerek. Scabbers'ın fare de, dedi Ron sandığını boşaltıp aranarak. Sanırım barda unuttum. Rozetimi bulana kadar hiçbir yere gitmiyorsun diye bağırdı Percy. Harry Ron'a "Skeaberson toniğini ben alırım. Eşyalarımı topladım nasılsa." dedi ve aşağı indi. Bara giden geçidin yarısına gelmişti ki salondan iki kızgın ses daha geldi kulağına. Seslerin Mr. ve Mrs Weasley'e ait olduğunu hemen anladı. Ter Onları kavga ederken duyduğunu bilsinler istemiyordu. Ama kendi adında duyunca durdu ve salonun kapısına yaklaştı. Ona söylememenin hiç anlamı yok diyordu Mr. Weasley hararetle. Bunu bilmek Heri'nin hakkı. Faça anlatmaya çalıştım ama o Heri'ye çocuk gibi muamele etmekte ısrarlı. O 13 yaşında ve Arthur gerçeği söylersen ödü kopar dedi Mrs. Weasley tiz bir sesle. Okula bunu kafasına takmış olarak mı yollamak istiyorsun onu? Tanrı aşkına. Bilmediği için mutlu o. Niyetim onu perişan etmek değil. Tetikte olmasını sağlamak. Diye kendini savundu Mr. Visley. Harry'le Ron'un nasıl olduğunu biliyorsun. Akıllarına eseni yapıyorlar. Şimdiye dek yasak ormana bile düştüler. Ama Harry bu yıl öyle bir şey yapmamalı. Evden kaçtığı gece başa neler gelebilirdi diye bir düşünüyorum da. Hızır otobüs onu almasaydı... Her iddiasına varım ki bakanlık bulmadan ölmüş olurdu. Ama ölmedi. Gayet iyi. O zaman ne anlamı var? Molly, sivris bileğin deli olduğunu söylüyorlar. Belki öyledir ama az kabandan kaçabilecek kadar akıllıymış demek. Hem de böyle bir şey imkansız sayıldığı halde. Bir ay oldu kimse izine rastlamadı. Façın gelecek postasını söyleyip durduğu şeyler umrumda değil. Bileği yakalamamız... Kendi kendine büyü yapan asalar üretmemiz kadar uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Kesin olan tek şey Blake'in neyin peşinde olduğu. Ama Harry Hogwarts'ta tamamen güvende olacak. Azkabanın da tamamen güvenli bir yer olduğunu düşünüyorduk. Blake Azkaban'dan kaçabildiyse Hogwarts'a da girebilir. Ama kimse Blake'in Harry'nin peşinde olduğundan emin değil. Tahtadan tok bir ses çıktı. Harry Mr. Wizard'in yumruğunu masaya vurduğuna emindi. Molly sana kaç kere söylemem gerekiyor. Basını anlatmadılar çünkü faç bunun gizli kalmasını istiyordu. Ama Bilek'in kaçtığı gece Fudge Azkaban'a gitti. Muhafızlar faça Bilek'in bir süredir uykusunda konuştuğunu söylemişler. Hep aynı şeyi söylüyormuş. O Hogwarts'ta, o Hogwarts'ta. Bilek çıldırmış Molly. Harry'nin ölmesini istiyor. Bana sorarsan Harry'i öldürmenin kim olduğunu bilirsin seni yeniden güçlü kalacağını sanıyor. Harry'nin kim olduğunu bilirsin seni durdurduğu gece bilek her şeyini yitirdi. Azkaban'da da bunu saplantı haline getirebileceği 12 yıl geçirdi. Bir sessizlik oldu. Gerisini de duymak için yanıt duruşan Harry kapıya iyice yanaştı. Arthur tabii ki neyin doğru olduğuna inanıyorsan onu yapmalısın. Ama Albus Dumbledore'u unutuyorsun. Dumbledore müdür olduğu sürece kimsenin Harry'e Hogwarts'a zarar verebileceğini sanmıyorum. Herhalde onun da bütün bunlardan haberi vardır. Tabii ki haberi var. Ona Azkaban muhafızlarının okul arazisinde mevzilenmesinin bir mahsur olup olmadığını sorduk. Hoşuna gitmedi ama kabul etti. Hoşuna gitmedi mi? Bileği yakalayacaklarsa niye hoşuna gitmesin ki? Dumbledore, Azkaban muhafızlarından pek hoşlanmıyor, dedi Mr. Weasley sıkıntıyla. Aslına bakarsan ben de. Ama bilek gibi bir büyücüyle uğraşıyorsan, normalde uzak durmak isteyeceğin kişilerle güç birliği yapman gerekir bazen. Eğer Harry'i kurtarırlarsa, o zaman bundan sonra onlar hakkında tek bir kötü söz bile söylemem, dedi Mr. Weasley bitkin bir sesle. Geç oldu Molly, yukarı çıksak iyi olur. Harry iskemdelerin gıcırtısını duydu. Elinden geldiğince sessiz bir şekilde bar'a giden geçitten indi ve gözden kayboldu. Salonun kapısı açıldı. Birkaç saniye sonra kulağına gelen seslerden Mr. ve Mrs. Weasley'nin merdivenleri çıktığını anladı. Fareton O'nun yemekte oturdukları masanın altında duruyordu. Harry Mr. ve Mrs. Weasley'nin odalarının kapısının kapandığını işitene kadar bekledi. Sonra elinde şişeyle yukarı çıktı. Fred ve George gölgelerin içinde eğilmiş, Percy'nin rozetini bulmak için Ron'la birlikte kaldığı odanın altını üstüne getirmesini dinleyerek KK'dan kırılıyorlardı. Fred, rozeti biz aldık diye fısılda deriye. Biraz geliştiriyoruz. Şimdi rozetin üstünde öğrenci kocabaşı yazıyordu. Harry kendini zorlayarak güldü. Gidip Ron'a fare verdi ve kendini odasına kapayıp yatağına uzandı. Demek Sirius Black onun peşindeydi. Bu her şeyi açıklıyordu. Faç ona yumuşak davranmıştı çünkü onu sağ salim görünce çok rahatlamıştı. Heriye Diagon yolunda kalması sözü vermişti. Çünkü oradaki çok sayıda büyücü onu göz altında tutabilirlerdi. Yarın onları istasyona götürmesi için iki bakanlık arabası göndermedeki ki amacı da Vizilerin trende heriye göz kulak olmalarıydı. Harry yan odadan gelip duvarda eriyen bağırışları dinleyerek yatağında yatıp niye daha fazla korkmadığını merak etti. Sirius Black tek bir lanetle 13 kişiyi öldürmüştü. Mr. ve Mrs. Wizzy Harry gerçeği bilirse paniğe kapılır diye düşünüyordu besbelli. Ama Harry Mrs. Wizzy ile tamamen aynı fikirdeydi. Dünyanın en güvenli yeri Dumbledore'un olduğu yerde. Herkes sürekli Dumbledore'un hayatta Lord Voldemort'un korktuğu tek insan olduğunu söylemiyor muydu? Herhalde Voldemort'un sağ kolu olan bilek de ondan aynı derecede korkardı. Bir de şu herkesin sözüne ettiği Azkaban muhafızları vardı. Çoğu kişinin korkudan kendini kaybetmesine sebep oluyor gibiydiler. Eğer onlar okulda mevzuleniyorsa bileğin içeri girme şansı çok küçük görünüyordu. Hayır, bütün bunların içinde Helen'in canını en çok sıkan şey artık Hoxmit'e e gitme şansının sıfıra yakın olmasıydı. Kimse bilek yakalana kadar Helen'in şatonun güvenli ortamından ayrılmasını istemeyecekti. Hatta tehlike geçene kadar attığı her adamın dikkatle izleneceğini düşünüyordu. Karanlık tavana kaşlarını çatarak baktı. Kendi başının çaresine bakamaz mı sanıyorlardı? Lord Voldemort'tan üç kere kurtulmuştu. Hepten işe yaramaz biri değildi. Durup dururken Magnolia Christian'da gölgelerin içinde gördüğü yaratığın resmi gözünün önüne geldi. Ecel kapıya dayandığında yapabilecekleriniz. Öldürülmeyeceğim dedi Harry yüksek sesle. 5. Bölüm Ruhu Emici Ertesi sabah Tom her zamanki dişli sırıtışıyla ve elinde bir fincan kahveyle heri uyandırdı. Harry ve tam canı sıkkın bir Hedwick'e kafesine dönmeye ikna ediyordu ki Ron gürültüyle odaya girdi. Kafasından sivil geçiriyor ve sinirlenmiş görünüyordu. Treni ne kadar erken binersek o kadar iyi, dedi. Hiç deyse Hogwarts'ta Percy'den uzak kalırım. Şimdi de beni Penelope Clarewater'ın fotoğrafına çay damlatmakla da suçluyor. Biliyorsun. Ron yüzünü buruşturdu kız arkadaşı. Yüzünü çerçevenin altına sakladı. Çünkü burnunda koca bir leke olmuş. Harry sana bir şey söyleyeceğim diye sözü başladı. Ama bu seferde Percy yeniden kızdırdığı için Ron'u tebrik etmek amacıyla uğrayan Fred ile George yüzünden lafı yarım kaldı. Kahvaltıya indiler. Mr. Weasley kaşları çatık, gelecek postasının birinci sayfasını okuyordu. Mrs. Weasley ise Hermione ile Ginny'ye genç kızgan yaptığı bir aşk iksirini anlatıyordu. Üçü de kıkırdayıp duruyordu. Masaya otururlarken Ron, heriye ''Ne diyordun sen?'' diye sordu. ''Sonra konuşuruz.'' diye mırıldandı Harry. Tam o sırada Percy fırtına gibi içeri dalmıştı. Harry, Handan ayrılma kargaşası içinde Ron'la da Hermione ile de konuşma fırsatı bulamadı. Çatlak kazanın dar merdiveninden sandıklarını güç bela aşağı indirip Kapının yakınına yığmakla meşguldüler. üzerine de tepesinde Hedrick ve Hermes'in Percy'in cice baykuşu tünediği kafesleri koydular. Sandık yanının yanında gürültüyle tükürük saçan küçük bir hasır sepet vardı. Hermione hasırların arasından ''Tamam Krakşans'' diye şakadı. ''Trende seni çıkaracağım.'' ''Hayır çıkarmayacaksın.'' diye cevabı yapıştırdı Ron. Zavallı Scabbers ne olacak bakalım? Göğsünü işaret etti. Oradaki büyük yumrudan anlaşıldığı kadarıyla Scabbers cebinde büzülmüştü. Dışarıda bakanlık arabalarını bekleyen Mr. Weasley başını içeri uzattı. Geldiler dedi. Hadi Harry. Mr. Weasley Harry'i önüne katıp eski moda iki koyu yeşil arabadan ilkine doğru götürdü. Her iki arabayı da Zümrüt yeşili takım elbise giymiş sinsi görünüşlü iki büyücü sürüyordu. Mr. Weasley kalabalık sokakta aşağı yukarı bakarak ''Bin bakalım Harry'' dedi. Harry arabanın arkasına oturdu. Çok geçmeden yanına Hermione, Ron ve son olarak da Percy geldi. Ron bundan hiç hoşlanmadı. King's Cross yolculuğu Harry'nin Hızır Otobüs'teki yolculuğuyla karşılaştırılınca fevkalade olaysa sayılırdı. Siir bakanlığı arabaları neredeyse sıradan görünüyorlardı. Ama Harry onların, Vernon eniştenin yeni şirket arabasının kesinlikle geçemeyeceği boşluklardan sıyrıda bildiklerini fark etti. Kings Cross'a 20 dakika erken vardılar. Bakanlık sürücüleri onlara bagaj arabaları buldu. Sandıklarını çıkardı. Sonra da şapkalarına dokunarak Mr. diye selam verdiler ve arabalarına binip gittiler. Nasıl olduysa Trafik ışıklarının önündeki yerinden kıpırdamayan araba başına geçivermeyi de becerdiler. Mr. Wizzy istasyona kadar henin burnunun dibinden ayrılmadı. Çevrelerine bakarak ''Peki öyleyse'' dedi. ''Madem bu kadar kalabalığız ikişer ikişer geçelim. Önce Harry ile ben gidiyoruz.'' Mr. Wizzy 9 ve 10. peronlar arasındaki bölmeye doğru Harry'nin arabasını iterek yürüdü. Henüz 9. perona varmış olan 125 numaralı şehirler arası trenle çok ilgilenmiş gibi görünüyordu. Harry'e anlamlı bir bakış atarak kayıtsızca bölmeye yaslandı. Harry de onu takip etti. Bir an sonra katı metrenin içinde yanlamasına peron 9 üç çeyreğe geçmişlerdi. Başlarını kaldırınca çocuklarını trene kadar getirmiş cadılar ve büyücülerle dolu perona dumanlar saçan, kıpkırmızı lokomotifi yani Hogwarts ekspresini gördüler. Percy ve Ginny aniden Harry'nin ardında belirdi. Soluk soluğaydılar. Belli ki bölmeyi koşarak geçmişlerdi. ''Ah işte Penelope'' dedi Percy. Saçını düzeltip yeniden pembeleşerek. Uzun ve kıvırcık saçlı bir kıza doğru kız parlak rozetini illa de görsün diye gözlüğünü çıkararak yürümeye başladı. Ginny ile Harry göz göze geldi. İkisi de güldüklerini gizlemek için Sırtlarını döndüler. Geri kalan Weasley'ler ile harmonice onlara katılınca Harry ve Mr. Weasley öne düşüp ağzına kadar dolu kompartımanların yanından geçtiler. Trenin sonuna hayli boş görünen bir vagona kadar gittiler. Sandıkları yüklediler. Hedikte ve bagaj rafına koydular. Sonra da Mr. ve Mrs. Weasley'e veda etmek için yeniden aşağı indiler. Mrs. Weasley önce çocukların hepsini Sonra nihayet nihayette heri öptü. Harry, o kendisine fazladan bir kez sarılınca utandı ama aslında pek de memnun oldu. Mrs. Vizley doğrulurken garip bir şekilde parlayan gözlerle, ''Kendine dikkat edeceksin, değil mi Harry?'' dedi. Sonra kocaman el çantasını açtı ve, ''Hepinize sandviç yaptım.'' diye dedi. ''Al bakalım Ron.'' ''Hayır, salamura et değil. Fred, Fred nerede?'' ''Al canım.'' Mr. Wizzy yavaşça ''Harry'' dedi. ''Bir dakika buraya gel.'' Başıyla bir sütunu işaret etti. Harry de onu izleyerek sütunun arkasına gitti. Diğerlerini Mrs. Wizzy'nin etrafında toplanmış halde bıraktı. Mr. Wizzy gergin bir sesle ''Gitmeden önce sana söylemem gereken bir şey var.'' dedi. ''Tamam Mr. Wizzy. Biliyorum.'' dedi Harry. ''Biliyor musun? Nasıl bilebilirsin?'' ''Ben şey... Dün gece sizinle Mrs. Weasley'i konuşurken duydum. İstemeden kulak misafir oldum. Diye ekledi Harry çapıcak. Kusura bakmayın. Bu şekilde öğrenmeni tercih etmezdim dedi Mr. Weasley. Kaygılı görünüyordu. Hayır doğru söylüyorum mesele yok. Böylece siz faça verdiğiniz sözü tutmuş oldunuz. Ben de neler olduğunu öğrendim. Harry çok korkmuş olmalısın. Harry iştenlikle. ''Korkmadım'' dedi. ''Sahiden'' diye kedi. Çünkü Mr. Weasley'e inanmamış gibi bakıyordu. ''Kahraman olmaya çalışmıyorum ama yani cidden Sirius Black Voldemort'tan beter olamaz değil mi?'' Mr. Weasley ismi duyunca eğikildi. Ama duymazlıktan geldi. ''Harry, ben senin façın düşündüğünden daha sağlam kumaştan olduğunu biliyordum. Korkmadığını da elbette memnunum ama...'' Geri kalan çocukları önüne katmış, trene götüren Mr. Weasley, ''Arthur!'' diye seslendi. Arthur ne yapıyorsun? Tren kalktı kalkacak. Geliyor mu dedi Mr. Wizzy. Ama sonra Harry'e döndü ve daha alçak bir sesle daha hızlı konuşmaya devam etti. Dinle bana söz vermeni istiyorum. İyi bir çocuk olup şatoda kalacağım konusunda mı? diye sordu Harry kederle. Tam öyle sayılmaz Harry. Mr. Wizzy'yi tanıdığından beri hiç bu kadar ciddi görmemişti. Harry, bana bileği aramayacağın konusunda yemin et. Harry baka kaldı. Ne? Gürültülü bir düdük sesi duyuldu. Demiryolu görevleri trenin yanında yürüyor. Bütün kapıları arparak kapatıyorlardı. Mr. Vizzi daha da hızlı konuşarak, bana söz ver Harry, dedi. Ne olursa olsun. Harry şaşkınlıkla, beni öldürmek istediğini bildiğim birini niye arayayım? diye sordu. Yemin et. Ne duyarsan duy. Arthur çabuk! diye bağırdı Mrs. Wizzy. Tren duman salıyordu. Hareket etmeye başlamıştı. Harry kompartımanın kapısına koştu. Ron kapıyı açıp o geçsin diye geriye çekildi. Pencereden sarktılar. Tren bir köşeyi dönüp onlar gözden kaybolana kadar Mr. ve Mrs. Wizzy'ye el salladılar. Tren uzanırken Harry, Ron ve Hermione'ye ''Sizinle özel olarak konuşmam gerek.'' dedi. Git bakalım Ginny dedi Ron. Ginny gücenmiş bir adayla aman ne güzel dedi ve azametle dışarı çıktı. Harry, Ron ve Hermione koridorda yürümeye başladılar. Boş bir kompartıman arıyorlardı. Ama trenin en sondaki dışında hepsi doluydu. Bu kompartımanda sadece bir kişi vardı. Pencerenin yanında mışıl mışıl uyuyan bir adam. Harry, Ron ve Hermione eşikte kaldılar. Hogwarts Ekspresi genellikle öğrencilere mahsustu, yemek arabasını iten cadı hariç. Bu trende daha önce hiç yetişkin görmemişlerdi. Yabancı son derece pejmürde birçok yeri yamalı bir büyücü cübbesi giymişti. Hasta ve bitkin görünüyordu. Hayli genç olsa da açık kestane rengi saçları yer yer kırlaşmıştı. Pencereden en uzakta olan yerlere oturup kapıyı çekerek kapatırlarken, ''Kim dersiniz?'' dedi Rompostal teyden. Harmony'ye men Profesör Reje Lupin diye fısıldadı. "Nereden biliyorsun?" Harmony, adamın üstündeki bagaj rafını işaret ederek, "Bavulunda yazıyor." dedi. Bagajda, özenle düğümlenmiş, bol miktarda sicimin bir arada tuttuğu küçük, hırpalanmış bir bavul vardı. Bir köşesine yarısı soyulmuş ahferle Profesör Reje Lupin adı yapıştırılmıştı. Ron, profesörün solgun profiline bakıp kaşlarını çatarak, ''Ne ders okutuyor acaba?'' ''Orası belli.'' diye fısıldadı Hermione. ''Bir tek boş ders var, değil mi? Karanlık sanatlara karşı savunma.'' Harry, Ron ve Hermione'nin daha önce iki tane karanlık sanatlara karşı savunma hocaları olmuştu. İkisi de ancak birer yıl dayanabilmişti. İşin tekinsiz olduğuna ilişkin söylentiler vardı. ''Eh, umarım istesinden gelir.'' dedi Ron kuşkuyla. ''Sanki sağlam bir nazar değse, işi bitecekmiş gibi bir hali var, değil mi?'' ''Neyse.'' Harry'e döndü. ''Sen bize ne anlatacaktın?'' Harry onlara, Mr. ve Mrs. Weasley'nin tartışmasını ve az önce Mr. Weasley'nin ona uyarıda bulunduğunu anlattı. Sözlerini bitirdiği zaman Ron yıldırım çarpmış gibi görünüyordu. Hermione ise ellerini ağzına kapatmıştı. Sonunda onları indirip, ''Sirius Black seni bulmak için mi kaçmış?'' diye sordu. Aheri, çok çok dikkatli olman gerek. Bela arama heri. Sinirlenen heri. Ben bela aramıyorum dedi. Bela genellikle beni buluyor. Ron titreyerek. Heri o kadar aptal mı ki onu öldürmek isteyen bir kaçığın ardına düşsün dedi. İkisi de haberden heri'nin beklediğinden daha fazla etkilenmişlerdi. Ron da Hermani de bilekten onun korktuğundan daha fazla korkuyordu. Ron sıkıntıyla ''Azkavan'dan nasıl çıktığını kimse bilmiyor'' dedi. Daha önce kimse bunu başaramamıştı. Üstelik de en yüksek güvenlik önlemleriyle korunan bir tutsaktı. Hermione iştenlikle ''Ama onu yakalarlar değil mi?'' diye sordu. Yani bütün muggıllar da onu arıyor. Ron birden ''O ses de ne?'' dedi. Bir yerlerden hafif, teneke gibi bir düdük sesi diliyordu. Kompartımanı gözleriyle taradılar. ''Senin sandığından geliyor Harry'' dedi Ron. Ayağa kalkıp bagaj rafına uzandı. Biraz sonra ceb sinioskopunu Harry'nin cübbelerinin arasından çekip almıştı. Alet, Ron'un avucunda hızla dönüyor ve pırıl pırıl ışık saçıyordu. Hermione daha iyi görebilmek için ayağa kalktı. İlgiyle, ''O bir sinioskop mu?'' dedi. ''Evet, ha, bak çok ucuz.'' dedi Ron. Onu yere yollamak için Errol'un bacağına bağlarken çıldırdı sanki. Hermione kurnazca, ''O sırada güvenilmez bir şey yapıyor muydun?'' diye sordu. ''Hayır, şey, Eral'ı kullanmamam gerekiyordu. Biliyorsun, uzun yolculukları kaldıracak halde sayılmaz. İyi ama Harry'e hediyesini başka nasıl yollayacaktım?'' Sinisiyoskop, tiz çığlıklar çalarken Harry ''Yeniden sandığa koy'' diye akıl verdi. ''Yoksa onu uyandıracak.'' Başıyla Profesör Lupin işaret etti. Ron, sinisiyoskopu verilen işleri pek korkunç bir çift çorabın içinde sakladı. Böylece sesini de kesmiş oldu. Sonra da sandık kapağını üzerine kapadı. Yerine oturarak ''Hawksmith'te kontrol edebiliriz.'' dedi. dervişe Bankte de böyle şeyler satıyorlar. Sihirli aletler falan. Fred de George söylemişti. Hermione merakla. ''Hawksmith hakkında fazladan bir şeyler biliyor musun?'' diye sordu. İngiltere'deki tek muggılsız yerleşim alanı olduğunu okumuştum. ''Evet öyle sanırım.'' dedi Ron düşünmeden. Ama gitmek istememin nedeni o değil. Ben sadece bal gitmek istiyorum. O da ne? diye sordu Hermani. Ron'un yüzüne hülyalı bir ifade geldi. Orası her şeyin bulunduğu bir şekerce dükkanı. Biber şey tancıklar, ağzından duman çıkarmanı yol açıyorlar ve kirek dondurması ile top top kremadan yapılmış kocaman şişman şoko toplar. Sınıfta emerken az sonra ne yazacağını düşünüyormuş gibi görünmeni sağlayan gerçekten kusursuz şeker tüy kalemler. Hermione azimle ısrar etti. Ama Hogsmeade çok ilginç bir yer değil mi? Tarihi büyücülük mekanlarında Han'ın 1612 cinci ayaklanmasının karargara olduğu yazılı. bağıran Baraka'da İngiltere'deki en periyle binaymış. Ve onlara emerken seni yerden birkaç santim yükselten koca koca şerbet topları dedi Ron. Besbelli Hermione'nin ağzından çıkan tek kelimeyi bile dinlememişti. Hermione denip Harry'e baktı. Okuldan biraz uzaklaşıp Hawksmith'te keşfe çıkmak hoş olmaz mı? Sanırım olur dedi Harry kasvetti. Siz öğrenince bana söylersiniz. Ne demek istiyorsun dedi Ron. Ben gidemem. Daziler izin vergi imzalamadı. imza olmaz dedi. Ron dehşete kapılmıştı. Gelmen izin yok mu? Ama olmaz ki. McGonagall ya da başka biri sana izin verir. Harry saate saate güldü. Gryffindor binasının başkanı olan Profesör McGonagall çok sert biriydi. Ya da Fred'le George'u sorarız. Onlar şatonun dışına çıkan bütün gezi geçitleri bilirler. Ron, dedi Hermione sertçe. Bile henüz yakalanmamışken bence Harry okuldan kaçmamalı. Harry acı acı. Evet, herhalde McGonagall da ondan izin istediğimde böyle diyecek, dedi. Ama biz yanında olursak, dedi Ron Hermione'ye çekti. Bilek cesaret edemez. Hermione, Aman Ron saçmalama diye cevabı yapıştırdı. Bilek sokağın orta yerinde bir sürü insanı öldürmüş biri. Sırf biz oradayız diye Harry'e saldırmaktan çekinir mi sanıyorsun? Konuşurken bir yandan da Crocshanks'ın sepetinin bağlarıyla oynuyordu. Çıkarma o şeyi dışarı dedi Ron ama çok geç kalmıştı. Crocshanks sepetten kuş gibi sıçradı gelindi esnedi ve Ron'un dizlerini atladı. Ron'un cebindeki yumru titredi. O da Kroksans'ı öfkeyle itti. ''Bırak şunu.'' ''Ron yapma.'' dedi Hermione öfkeyle. Ron tam cevap verecekti ki Profesör Lupin kımıldadı. Yürekleri kalkarak ona baktılar. Ama Lupin başını öbür yana çevirip ağzı biraz açık uyumaya devam etti. Hogwarts ekspresi kararlı bir şekilde kuzeye doğru yoluna devam ediyordu. Pencerenin dışındaki manzara gitgide daha vahşi ve karanlık bir hal alırken... Tepedeki bulutlar da kalınlaşmıştı. İnsanlar kompartıman kapısının önüne ileri geri koşturuyorlardı. Crocchance şimdi boş bir koltuğa oturmuştu. Ezik yüzü Ron'a dönüktü. Sarı gözleri ise Ron'un üst cebindeydi. Saat birde yemek arabasını süren tombul Bulcadı kompartıman kapısına geldi. Ron başıyla Profesör Lupin'i işaret ederek kararsızlık içinde. ''Acaba onu uyandırsak mı?'' dedi. ''Biraz yemek yese iyi olacakmış gibi görünüyor.'' Hermione ihtiyatta Profesör Lupin'e yaklaştı. ''Şey, Profesör.'' dedi. ''Özür dilerim Profesör.'' Lupin yerinden kımıldamadı. Cadı Harry'e üst üste dizilmiş koca bir kazan pastası yığını uzatırken ''Üzülme canım.'' dedi. ''Uyanınca karnı acıkmış olursa ben önde, kondüktörün yanında olacağım.'' Cadı kompartımanın kapısını çekip kapatırken Ron yavaşça ''Gerçekten uyuyor sanırım ha.'' dedi. ''Yani ölmemiştir, değil mi?'' ''Hayır hayır nefes alıyor'' diye fısıldadı Hermione. Bir yandan da Harry'nin ona uzattığı kazan pastasını alıyordu. Belki arkadaşları iyi sayılmazdı ama Profesör Lupin'in kompartımanlarında olması işe de yarardı. Öğleden sonra bir ara tam yağmur yağmaya başlayarak pencerenin dışında yuvarlanıp giden tepeleri furluyulaştırmışken koridorda yeniden ayak sesleri duydular. En sevmedikleri üç kişi kapıda belirdi. Draco Malfoy, ve iki yanında iki yardakçısı. Vincent Crabbe ve Gregory Goyle. Draco Malfoy ile Harry, Hogwarts'ta yaptıkları ilk tren yolculuğundan beri birbirlerine düşmanlardı. Solgun, sivri yüzünde hep alaycı bir gülüş bulunan Malfoy, Slytherin binasındaydı. Slytherin, Quidditch takımında arayıcı pozisyonunda oynuyordu. Yani Harry'nin Gryffindor takımındaki pozisyonu. Krabb ve Goyle sanki Malfoy'un emirlerini yerine getirmek için doğmuşlardı. İkisi de enine gelişmiş ve kaslıydılar. Saçı kaşlarına kadar inen ve çok kalın bir boynu olan krep daha uzun boyluydu. Goyle'ın kısa, kabarık saçları ve uzun goril kolları vardı. Malfoy her zamanki tembel konuşmasıyla kompartıman kapısını açarak ''Bak hele kimler var burada?'' dedi. ''Porter'la vızır.'' Krep ve goyal, ifrit gibi kıkırdalar. Babanın bu yaz sonunda biraz altın edindiğini duydum, vizde dedi. Malfoy. Annen şoktan öldü mü? Ron yerinden öyle bir fırladı ki, Crookshanks'in sepetten çarpıp yere düştü. Profesör Lupin horladı. O da kim? Dedi Malfoy. Lupin'i fark edince otomatikman bir adım geri çekilmişti. Ron'u tutmak gerekirse diye her ihtimalle karşı ayağa kalkmış olan Harry yeni hoca'' dedi. ''Ne diyordun Malfoy?'' Malfoy'un soluk gözleri kısıldı. Bir öğretmenin burnunun dibinde kavga çıkaracak kadar budala değildi. Krap ile Goyla küskün küskün ''Gelin hadi'' diye mırıldandı. Yok oldular. Harry ve Ron yeniden oturdu. Ron yumruklarına masaj yapıyordu. Kızgın kızgın ''Bu yıl Malfoy'un saçmaklarını dinleyecek değilim'' dedi. ''Doğru söylüyorum.'' Eğer ailem hakkında bir şaka daha yapacak olursa kafasını yakaladığım gibi Ron eliyle havada vahşi bir hareket yaptı. Hermione tılsar gibi Ron dedi. Bir yandan da Profesör Lupin'i gösteriyordu. Dikkatli ol. Ama Profesör Lupin hala mışıl mışıl uyuyordu. Tren daha da kuzeye doğru yoluna devam ederken yağmur şiddetlendi. Pencereler şimdi yekpare ışıltılı bir griye dönüşmüştü. Bütün koridorlardaki ve bagaj laflarının üstündeki fenerler yanana kadar gittikçe koyulaşmayı sürdüren bir gari. Tren tıngırdadı, zangırdadı, kükredi ama Profesör Lupin hala uyuyordu. Artık tamamen kararmış pencereden bakmak için onun yanından öne eğilen Ron, ''Neredeyse varmış olmalıyız.'' dedi. Kelimeler ağzından henüz çıkmıştı ki tren yavaşlamaya başladı. ''Harika.'' dedi Ron. Ayağa kalkıp Profesör Lupin'in yanından... İhtiyatla yürüyerek dışarıya bakmaya çalışırken ''Açlıktan ölüyorum. Şörene gitmek istiyorum.'' Herman'in saatine bakarak ''Varmış olamayız.'' dedi. ''Öyleyse niye duruyoruz?'' Tren getikçe yavaşlıyordu. Pistonların sesi kesilince rızgar ve yağmur camları daha da büyük bir gürültüyle dövmeye koyuldu. Kapıya en yakın olan Harry koridora bakmak için ayağa kalktı. Vagon boyunca kafalar merakla kompartımanlardan dışarı uzanıyordu. Tren bir sarsıntıyla durdu. Uzaktan gelen patırtılar ve gümbürtülerden, bagajların raflardan düştüğünü anladılar. Sonra hiçbir uyarı olmaksızın ışıklar söndü. Zifiri karanlığa gömüldüler. Ron'un sesi henin arkasından ''Neler oluyor?'' dedi. ''Ay!'' diye soğudu Hermione. ''Ron, o benim ayağım!'' Harry el yordamıyla yerine döndü. ''Sence tren arıza mı